Oh, my God. açık gazete. Kainat bugün 17 Ocak Pazartesi, yıl 2011, ay 1, gün 17 Kasım 71. 1432 Hicri Sefer 13, 1426 Rumi Ocak 4. Tünel işlemeye başladı 1875. Fırtına. Irak'ta çöl fırtınası harekatı başladı 1991. Günün tarihi. 136 yıl önce bugün 17 Ocak 1875'te Karaköy-Beyoğlu arasında işleyecek olan dünyanın en eski üçüncü ve en küçük metrosu olan tünel hizmete girdi. Yemek listesi. Gün 17. Menemen, ıspanaklı börek, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. From the White House and the Office of the President of the United States, we present an address by Dwight D. Eisenhower. This is the farewell address for President Eisenhower, whose eight years as chief executive come to an end at noon Friday. Mr. Eisenhower has chosen this time for his final speech. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Now this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted any alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty may prosper together merhaba herkes. açık radyo brussels 949 açık radyo ve açık gazetede açıldı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet bir günaydın da Başkan Azenhaura verelim, gönderelim. Bundan tam 50 sene önce 17 Ocak 2011'de kendisi bir 8 senelik bir şeyin ardından başkanlığın ardından ayrılırken bir veda konuşması yapmıştı Onun bir bölümünü size dinletti. dinleterek başladık açılışımızı Herhalde kendisinin bu söyledikleri günümüzde olup bitenle ilgili olarak Günümüzdekileri görseydi şaşırtacaktı Ama o zaman da insanları adam akıllı şaşırtmış Dünyanın en güçlü çıkmış 2. Dünya Savaşı'ndan ülkesinin En tanınmış askeri ve ondan sonra da işte bütün normal diye komutanlığını yapmış Avrupa'daki kom şeyleri çok başarılı bir asker ve ayrılırken başkanlıktan diyor ki yani military industrial complex dediği askeri ve sanayi sınay bir birleşimin hem medyada hem akademiyada hem kongrede hem de vatandaşlar içinde çok büyük bir ağırlığını bir devletin bütün kurumlarına sızdığını ve bunun tek yolu bundan kurtulmanın barışçı yöntemler ve hedeflerle uyanık ve bilgili bir vatandaş kitlesi yaratırsak olabilir diyor. Yoksa istenmeyen etkileri bu askeri endüstriyel kompleksin hepimiz uyanık olmazsak mevcut olan ve ısrar edecek olan bu potansiyel hepimizi çok fena etkileyecektir diyor. Bugün daha da geçerli olduğunu düşünmek için çok sayıda sebep var bunun, özellikle de son rakamlara bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletlerinin ee mesela sadece şeyi de katarsak yalnız silah endüstrisine değil 500 milyar dolar zaten. Yarım, yarım trilyon doları zaten Savunma Bakanlığı'na Pentagon'a ayırıyorlar şu anda. İki savaş için yani Irak'ta ve Afganistan'da devam eden iki savaş için ayrılanlar da eklenebilir üstüne. Bir de on milyarlarca dolarda enerji bakanlığına veriliyor nükleer silahlar için. Bir de gaziler dedikleri işte savaşanların fonlarına da yatıranlarla beraber... Amerika Birleşik Devletleri'nin günümüzde yani 2010 ve 11'li yıllarda 2010'lu yıllarda 21. yüzyılın ilk 10 yılından sonra 1 trilyon yılda sadece savunma adı altında insan öldürmeye ayrıldığını da belirtelim. Bu e, hakikaten çok ciddi bir duruma gelmiş durumda. Bir de ben şeyden bir bahiste bulunayım. Sadece Pentagon'un sadece 140 bin çalışanı var, 46 eyalette çalışanları var ve onlara taşeronlarla çalışıyor ve Pentagon'un dediğim bu sadece Lockheed Martin şirketinden bahsediyorum. Lockheed Martin şirketinin de bir uçak yapımcısı, silah yapımcısı olduğunu zannediyoruz. Oysa son bir William Hartung'un son derece ilgi çekici bir yazısı, makalesi yayınlandı. Amerika'ya büyük birader olarak gelmiş bile 21. yüzyılda. Yani Bosna'da ...Bosna Ersek'te ve Ukrayna'da seçimleri... ...Liberya'da adalet sisteminin çalışmasını yaptığı gibi... ...Afganistan'da da anayasa hazırlıklarını da yapan şirket... ...Lockheed Martin'miş. Yani... E, ...zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün... E, yani ...Pentagon değil sadece NASA... ...İsken ve Yerleştirme Bakanlığı, Tarım Bakanlığı... ...hatta FBI, NASA... U.S. Geological Survey gibi ya da İçişleri Bakanlığı yurdu, yurdu savunmayı neydi? Homeland Security, Yurt İçin Güvenlik Bakanlığı'nı filan hepsini de şey yapan üstelik de uluslararası bütün bulaşım bağlarını da içine alan bir şeyi kapsayan bir şirketten bahsediyoruz. Lockheed Martin. Bütün Hava limanlarında insanların üstünü arayan adamlar da Lockheed Martin tarafından yetiştiriliyormuş. Yani az yeterince söylememiş bile diyebiliriz. Çok ciddi bir durum var bunu da söylemek istedik 50. yıl dönümünde. Şimdi Jill Scott herona da bir kulak verelim. Bu bunun şarkısını da söyleyen adama. Back when Eisenhower was the president, golf courses is where most of his time was spent. So I never really listened to what the president said, because in general, I believed that the general was politically dead. But he always seemed to know when the muscles were about to be flexed, because I remember him saying something, mumbling something about a military-industrial complex. Americans no longer fight to keep their shores safe. Just to keep the jobs going in the arms-making workplace. And then they pretend to be gripped by some sort of political reflex. But all they're doing is paying dues to the military-industrial complex. The military and the monetary. The military and the monetary. The military, and the monetary. The military and the monetary. The military and the monetary get together whenever they think it's necessary. They turn our brothers and sisters into mercenaries. They are turning the planet to a cemetery. The military and the monetary use the media as intermediaries. They are determined to keep the citizens secondary. They make so many decisions that are arbitrary. We're marching behind the commander-in-chief who was standing under a spotlight, shaking like a leaf. But the ship of state had landed on an economic reef, so we knew he was going to bring us messages of grief. The military and the monetary were... Shielded by January and went storming into February, brought us pot-bellied generals as luminaries. Two weeks ago, I hadn't heard of the bitch. now all of a sudden, he's legendary. They took the honor from the honorary, they took the dignity from the dignitaries, they took the secrets from the secretary, but they left the bitch an obituary. The military and the monetary, from thousands of miles away in a Saudi Arabian sanctuary, had us all scrambling for our dictionaries because we couldn't understand the fucking vocabulary. Yeah, there were some smart bombs, but there were some dumb ones as well. Scared the hell out of CNN in that Baghdad hotel. The military and the monetary, they get together whenever they think it's necessary. War in the desert sometimes sure is scary, but they beamed out the war to all their subsidiaries. Tried to make so damn insane a worthy adversary, keeping the citizens secondary, scaring all folks into coronaries. The military and the monetary from thousands of miles in the Saudi Arabian sanctuary... Evet, Jill Scott Heron ya da Jill Scott Heron'dan Work for Peace adlı şarkının bir bölümünü dinledik. 50. yıl dönümünde Başkan Eisenhower'ın söylediği askeri endüstriyel kompleksin hayatı, gezegeni bir büyük mezarlığa çevirdiğini anlatan çok ilginç şarkılarından birisi, Jill Scott Heron. Evet, Şimdi diğer haberleri de elimizde çok sayıda haber var. Diğerlerine hepsine hızla bakmaya çalışalım. Özellikle Tunus'ta tabii pek yani muhteşem yüzyılla falan uğraşırken Türkiye pek farkına varamadı. Ama biz geçen salıdan başlayarak aslında biraz önde gitmiş olduğumuz söylenebilir. Önce Ahmet İnsel'le sonra Cengiz Aktar'la arkasından da Hasan Ersel'le. Tunus'ta gelişmekte olan büyük hareketin çeşitli boyutlarını, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutlarını konuşmaya çalışmıştık. O beklenen, daha doğrusu beklenmeyen oldu aslında. Ve 23 yıllık iktidarı çatır çatır yıkıldığı söylenebilir. Tunus diktatörü Bin Ali'nin 27 günde devrilmesi bölgedeki liderlerin de yüreğine korku saldı diye de Haberler vardı Kadafini Kaddafi'ni salmamış. Kaddafi bir tek bozulmuş işe şeyden dolayı. Yani üç sene daha bekleselerdi zaten istifa edecekti. niye böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bak şimdi iyi mi oldu? Üzüldüm demiş. Kendisi 41 evet. yıldır iktidarda. Ya o da birkaç sene daha beklesen zaten hani insan ömrü dediğin ne kadar ki diye düşünmek mümkün. Gerçi o en genç. Bu darbecilerinden biri evet. dünyanın. O yüzden henüz. Yaşını başına o kadar almamış, 68 yaşında filan. Yani yani hani e, Allah gecinden versin ama herhalde 10 sene bilemedin, 12 sene bitmiş olur herhalde diktası. Bakalım Libya halkı daha öncesinde getirebilir bu durumda. Şimdi çok ilginç oldu aslında. E, bütün Batı uyudu. E, Fransa asıl etkisi olan e, zaten e, Frankofon... Bir ülke Tunus, eski Fransız sömürgesi. Sadece bağımsızlığından bu yana da iki <gülüyor> tane lider tanımış oldu. Biri Habib Buribay'da ömür boyu lider seçilmişti. Hemen arkasından da onu sessiz bir darbeyle deviren işte Ben Ali'ydi. O da aniden gitti Avrupa'da bir ülkeye gidebileceğini sanıyordu ama pek gidemedi. Malta'ya önce yönlendirmiş uçağını. Olmadı oradan Fransa'ya gitmek istedi Fransa'da da olmadı Fransa son anda sattı tabii hı hı. onu çok tipik bir şekilde oradan bir ara İtalya'ya inmiş Sardunya adasına fakat havaalanını terk edin deyince eh Suudi Arabistan'a gitti şimdi Medine'de mi Mekke'de mi bilmiyorum ama hac amacıyla gitmedi onu Yok. biliyoruz. Umrede bu arada niye ayaklanıldı ne oldu vesaire diye hala haberi olmayanlar varsa e, ülkede son dönemdeki işte ciddi reformlar var ekonomik reformlar piyasalaşmak için e, reform deniyor böyle şeylere. İnsanlar da bu reformlar sırasında bir yan etki olarak e, bir miktar daha aç bir miktar daha yoksul hale geliyorlar. E, fiyatlarda da bir miktar daha da artış olunca artık hani e, açlık baş gösteriyor açlıkta diktatörlükler için bu tip sıkıntılar üretebiliyor bildiğimiz üzere. Evet, çok, çok boyutları olan bir şey, daha epey konuşacağız yani. Şimdi batılı güçler baya şaşırmış durumdalar. Mesela e, cuma günü uçağa binip atlayıp kaçtı ya, Ali, hı hı. Fransa hükümeti bu reformların, senin demin sözüne ettiğin reformların Tırnak içindeki reformların destekçisi olduğunu bir saat öncesine kadar söylemiş. Yani Ben Ali ülkeden kaçmasına genç işsizlerin bir kişi Muhammed Buazizi diye birisi kendisini yaktı biliyorsunuz. portacılık yapıyordu hı hı. üniversite mezunu biri. Hükümette tezgahını alınca elinden polisler zabıta onun üzerine kendini yaktı. Ondan sonra da yayıldı bir kır ateşi gibi. Şeyi de yasakladı bütün sosyal iletişim araçlarını. Twitter'e şu sunu busunu. Facebook'u yasaklamayı ihmal etmiş. Oradan patlak verdi. Büyük ölçüde çok gençlerin kendi aralarında haberleştikleri. Bütün dünyadaki Tunus diasporası diyeyim onu. Onlarla da paslaşarak müthiş bir şey oldu. Fakat Fransız Dışişleri Bakanlığı Ben Ali Şöyle desteklemiş protestocuları e, karşısındaki sert tedbirler almasını destekliyoruz ama biraz da daha fazla özgürlük versen iyi olur diyor. Bence Ve, en büyük sorun burada zaten tam da çünkü e, tam ne yapacağını bir diktatör bilmiyorsa burada sıkıntı yaşıyor. Önce geri adımlar attı sokağa hak verdi ardından sokağın elinden hak almaya kalktı. E, hiç bence baştan yumuşamayacaktı. Yani en büyük hatası buydu bence. Kadafi öyle diyor zaten. Kaddafi haklı. Yani çünkü job indirmeye alışmış bir insan oturup konuşmaya başlayacak hali olamaz. Artık. Başlamadı. Önce öldürdü insanları. Ya ondan önce, önce reformlar sırasında anlayışla karşıladığını vesaire böyle bir e, öncül şeyleri batılı gibi. Sonra bir, yaptı. Di bir dizisini öldürdü. Evet. Üzerlerine kendi zaten kendine ait bir ordusu var. Yani kendine ait şahsi ordusu var ve bir de ordu var. ...kendi şahsi ordusu bayağı sokağa saldı... ...tata tata tata tata... ...milleti otomatik tüfeklerle falan vurarak indirdi yerlere. Bu işe yaramayınca sorun çıktı galiba anladı. Yani çünkü bu olduğunda herkesin evine kapanması... ...ve korkuyor olması gerekiyordu tekrardan. Olmadı o. Olmadı. evet yani, Leyla Trabersi de... Yani ...bu ayrıca bir wikileaks'in ...belki de... ...ön ayak olduğu ilk... Devrimde olarak da görülebilir. Ya halkı kenara bırakıp Wikileaks'i koyamayacağız merkeze değil <gülüyor> Hayır. Wikileaks'i merkeze katiyen koymuyorum. Ama Wikileaks'i yasakla. Herkesin bildiği, bütün Tunusların bildiği şeyi Wikileaks yazdı. Evet. Amerikan resmiyet diplomatları kazandı. resmiyet kazandırdı. Wikileaks'i yasakladı onun üzerine. Hı hı. <gülüyor> Önemli bir hatası oldu bana sorarsan. Orada ve yani karısı First Lady'si eski bir kuaför olan First Lady'si Leyla Trabelsi'nin inanılmaz yolsuzluk belgeleri de herkesin bildiği konuştuğu ama açığa çıkması açısından önemli Wikileaks'te. O zaman da isyan çıkın, çıktı işte. Tunuslar zaten e, yani Leyla Trabelsi'nin ve bütün bu yolsuzlukların simgesi olarak görüyorlar. Haklı evet. olarak tabii kadını. Çünkü bütün şeylerde varmış parmağı. Bütün İmzası şirketlerde. Var. Yani o kavanozda, reçel kavanozların hepsinde Trabelsi'nin eşi e, elinin izleri varmış. İşte bu, bu açığa çıkınca iyi olmadı. Yeni bir sayfa açalım dediyse de sonunda Televizyona çıkıp ya yeni bir sayfa açalım gelin bırakıyorum herkes serbest filan dedikleri zaman halkta şey demiş. Biz ekmek su istiyoruz ve ben Ali'yi istemiyoruz bu kadar basit olmuş ve asla gitmeyecek gibi görünen adam patırt diye gitti. Mısır'da şimdi gösterilerde mübarek aleyhine bu tip sloganlar atılıyor. İşte uçağını hazır etsin daha gidecek var falan gibi. Evet. Hakikaten bölgede bir harekete yol açabilecek olan önemli olaylardan biri çünkü uzun süredir devam eden bir ölü uykusunda sonunda birileri uyandı. Bu diğerlerini de fenalde dürtüklüyor gibi görünüyor. Evet, yani bu internet üzerindeki şeyler, paslaşmalar, blogcularınki de son derece ilginç aslında. Hı hı. Mesela blogculardan biri şey yazmış. batıllar ey Batılılar, siz İran'da rejim değişikliği istiyorsunuz ama Tunus'ta istemiyorsunuzsa. E peki önce biz bir Tunus'ta yapalım da size bir örnek olalım. Bakalım nasıl oluyor filan diye. Çok ilginç aslında. Ve işte Yasemin de muhakkak bir isim konuyor ya. Yasemin evet. çiçekleri de orada belli bir tür var çok. O hakikaten de onlardan yollamışlar. Gece sokağa çıkma yasağı olağanüstü halini hiç biri sökmedi sonunda tüydü gitti olağanüstü hal ilan etti. Peki şimdi bu şeyin ayrıca Ben Ali'nin güvenlik görevlisi baş şeyi en zalim polisi de yakalanmış durumda Ali, şeriattı, Ali Şeriati tutuklanmış vaziyette. ...en hoşuma giden şeylerden bir tanesi de... ...the game is over yazıyordu. Oy, hı hı. Oyun bitti yani... ...sen kaybettin anlamında. Hı hı. Bankartlardan birinde... ...hoştu yani. Ve yerine gelen... ...ordu destekli... ...adamı da istemediler aslında. Ve çatışmalar da... ...hala devam ediyor ama geçici devlet başkanlığı, eski meclis başkanı Fuat Mebaza oldu. Mesela Başbakan Muhammed Ganuşi'den Ulusal Birlik Hükümeti'ni kurmasını istiyor ama de açıklayacak fakat çok onu da Ben Ali'yle bunca yıldır içecek, eldivenle el gibi çalışan birileri olduğu için pek de hoş karşılamamaları mümkündür. Fakat dünyada ilk defa, ya yani Arap ülkelerinde ilk defa bir Halk isyanıyla bir diktatör devrildi. Biz bu sırada kanunuyla uğraştığımız için bu işlerle uğraşamıyorduk. Ayrıca Başbakan filan Dışişleri Bakanı bir şey söylediler mi bu Tunus'taki Yok olaylarla ilgili? Yani ne desinler Müslüman bir ülke. Müslüman bir ülkenin liderinin devrilmesi onları üzmüştür büyük ihtimalle. Daha da zaten Muammer Kaddafi'den yeni i̇nsan hakları, insan hakları ödülü almıştı. Ayrıca Arap ülkelerinden bir de Mümtaz Şahsiyet ödülü mü ne almıştı başbakan? Südü... Neredendi? Şey, e, Kat Katar... Emirliklerden galiba biri. O çok anlamadım o Mümtaz Şahsiyet de öbürsü gerçekten irte edici ötesi. Yani Kaddafi'den insan hakları ödülü almak ne bileyim yani işte. Kadavinin de hangi son bu şey yaptığı konuşmada televizyonda gördün mü? Ha, hangi konuşmasını? İşte bu üzülüyorum çok. Ha yok, Giden okudum sadece. Ama görmedim. görürsen e, ben hemen kaçtım. Niye? O botokslardan falan evet, çok süreti bir mutlak bir hal almış durumda. O da o ikiliksene okumuştuk ya durmadan botoks. sen diktatörlük için genç buldun. <gülüyor> Genç görünüyor. Genç bir hortlak <gülüyor> görüntüsünde kendisi. bayağı aslında sinirli ve asabi bir hal vardı. Tabii o da korkuyor. O en uzun emürlü diktatörlük onda. Ve Libya'da da Elbeyda şehrinde başlamış biliyor musun? Ben ona baktım özellikle hemen. <gülüyor> Dafiniye, Mırıldan'ın <gülüyor> yeni bir insan hakları ödülü mü verecek yoksa bize diye. Her an yapıştırabilir. Ama bayağı e, Elbeydağ'da da varmış. Mısır'da başladı. Bayağı e, ciddi şeyler. Sıra bizde diyorlar. Yani Mısır'da da adam 29 yıldır iktidarda hatta. 30'a geliyor. Kaddafi 41,5 yıldır. Yani Hı -hı. maşallahı var. Hüsnü Mübarek de oğlunu, 84 yaşında oğlunu getirmeye çalışıyor. Ayrıca tabii... E, Ürdün, Ürdün'de de karışıklıklar başlamış durumda Kral Abdullah var o da genç 48 yaşında 12 yıldır iktidarda bir başka Kral Fasta Muhammed 6. Muhammed o da aynı yaşta 47 yaşında 11 yıldır yani bir düzinenin altında olan hiç kimse yok maşallah diktatörlüklerde Araplarda. Ömer El Beşir malum 18 yıldır iktidarda. Abdülaziz Bu Teflikada, Cezayir'de 12 yıldır iktidarda. Fakat e, yani mesela Mısır'da da çok ciddi e, şeyler bekleniyor adaylardan Muhammed El Barade, eski Atom enerjisi Ajansı Başkanı da şey demiş yani. Baskı böyle sonuç veriyor. Mısır'daki rejiminde artık anlaması lazım. Tek yol barışçı bir demokratik çözüm demiş. Bu durumda mübarekin politik bir şansı var mı? Yani hakikaten demokratik bir sistem içinde. Devrilmesini öneriyor herhalde nazik bir dille. Ee, öyle da. diyor yani. <gülüyor> hani, tadı kaçmadan benim anladığım siz kendiniz yapın falan gibi bir şey demek de bu, bu da doğaya aykırı. Yani her organizma yaşamayı seçer diye düşünüyorum. Evet nasıl yapacaklar merakla e, bekliyorum ama Arap ülkelerindeki eylemleri tetiklemiş oldu şüphesiz. E, yani Ürdün'ün Karak, Irbid ve Diban kentlerinde olmuş. Yemen'in başkenti Sanaa'da. Öğrenciler kendi ifadeleriyle Arap dünyasının hilekar liderlerine karşı başkaldırmış durumdalar. Amerika'nın yeni hedeflerinden biri Yemen. Orada da bir savaş kurmak istiyor. Cezayir'de de bir adam Tunus'ta benzer bir protesto eylemini örnek alıp kendisini ateşe verdikten sonra ölmüş. Bunu da biliyor muydun? Yok. Yani hayır. aynı benzeri bir şey de Cezayir'de olmuş. Üç, son birkaç gün içinde 3 kişi daha BBC'nin haberine göre ateşe verip ancak hastanede tedavi altına aldıkları Ürdün'de de Amman'da bugün aşırı dinci ve bazı solcu göstericilerin oluşturduğu bin kişilik bir grup. Ürdün'de yoksulların durumunu kötüleştirmekle suçladıkları serbest piyasa reformları işte senin sözün ettiğin şey. Reform istemiyorlar bunlar. Fiyat artışlarını protesto etmek için parlamento binasyonunda. De... Reform istemiyorlar değil de reform umurlarında <gülüyor> değil. Yani hani e, yoğurdun fiyatı artıyorsa bana ne gibi çok... Nedense basit bir yerden bakıyorlar böyle. Yani bütünü düşünmeyen, milletini, vatanını hiç düşünmeyen bencilce davranışlar. Birlik ve beraberliğe. Feda olacaksın vermiyor. alt üstüne var yani. Reforma kurban. Akrabalarından birisi de Tarablesi'nin öldürülmüş kuzin bir yeğeni. Tunus'tan bahsediyoruz. Evet, böyle bir durum var. Bu arada Irak'ta ki yoksulluk hakkında bir fikir verecek bir haberim var. Onu da ekleyeyim mi sonuna bu işin? Çöplerden toplanan evet. insanları diyorsun değil mi? 500 bin. Evet. Yarım milyon insan çöplükte besleniyormuş. Bağdat'ta, Bağdat'ta sadece. Onu da nereden öğreniyoruz? Bağdat valisinin sözlerinden. Bağdat valisi diyor ki ya şimdi e, şu anda elektrik, su, tuvalet herhangi bir şey olmayan e, çadırlarda yaşıyorlar. Bağdat çevresinde insanlar işte 500 bin kişiden falan bahsediyor. Eee ...biz bunları daha iyi bir yere... ...daha iyi yerden kastı nedir... ...orası bir muamma benim açımdan ama... ...daha iyi bir yere alalım dedik... ...alamıyoruz çünkü burada kalmak istiyorlar... ...neden derseniz çünkü... E, ...hemen yanlarında çöplük var... ...çöplükten besleniyorlar... ...o yüzden hani beslenme alanlarını bırakmak istemiyorlar... ...diye açıkladı bunu... Yani ...haksız gerçekten... da değil vardı yani... ...hani valiye değil herhalde burada söz... E, ...ama işgalin ne getirdiği... ...ne götürdüğü, ne yaptığı, ne ettiğiyle ilgili... ...herhalde çok net done... ...yani... Saddam bir canavardı. Noktayla bitmiyor iş. Ee, aslında tam Ciddi da diktatörlüklerden konuşmuşken evet. e, insanlar eline alamadıkça iktidarı ve kimin çıkarına çalıştığı belli oldukça ikiler hasadlama çalışmış. Ha, ABD, Habimle ne fark etmiyor? Sonuç e, daha beter, daha kötü bile olabiliyor burada bu örnekte gördüğümüz üzere. Heh, maalesef öyle. Çok ilginç bir açıklama da bugün yapılacak. Onu da söyleyeyim. Eee İsviçre deyince senin aklına tabii saatler geliyor. Çakı geliyor, çuklata geliyor. Evet. Başka bir şey geliyor mu? Dağ. Alpler, evet. Bir de şey var. bu Gizli hesaplar. Ha tabii. Bankalar. Ama o iş kalkmadı mı artık? Gizli hesap yok galiba. Galiba kalkmamış, öyle anlaşılıyor. Çünkü en büyük, whistleblower diyorlar ya, oyun bozan teklif Aha. etmişti dinleyicilerimizden biri İspikçi e, <gülüyor> İspikçi, İspiyoncu <gülüyor> İspiyoncu, Oyun Bozan Rudolf Elmer onların en e, tanınmış olanlarından biri bugün Londra'da bir açıklama yapıp belgelerini Wikileaks'e teslim edecekmiş hmm. Cayman adalarında ama için içinde e, neler var neler yani bir bitsen. Maydanozlu köfte vaziyetleri hakikaten yani Julius Baer gibi çok büyük majör bankalarda çalışmış ve sonunda vicdanen artık daha fazlasına dayanamayacağım diye büyük insanlar zenginler ve politikacılar tamamen bir gizlilik üretimi yaparak Cayman Adaları gibi yerlerde şey yapıyorlarmış. Julius Baer bankası da kendisine sen bunu çaldın bizden diyorlarmış. Ama bugün açıklıyor. Yani hem mesleke, mesleğe hem etiğe ahlaka aykırı hem de galiba suç da hukuka da aykırı. Çok güçlü uluslararası finans kurumlarından. Yani bunu biraz topluma da eğitim eğitsel bir bilgi olsun diye yapıyorum demiş. Yani çok zengin insanlardan, çok uluslu şirketlerden ve mali şeylere, hedge fund dedikleri hedge fonlarından ve perde olarak kullanıyorlar. Amerika, İngiltere, Almanya, Avusturya, Asya ve her taraftan. Bakalım şimdi acaba İsviçre'de banka hesabı olanlardan bir şey çıkacak mı? Ses. Bir önemli haber de BP dünyanın son Son el yerine de el atmış kut kutupta araştırmaya giriyorlarmış artık. Çok büyük yatırım petrol hı hı. ve doğal gaz arayıp. İran'da doğal gaz bulunmuş 50 milyar dolarlık yeni bir rezerv olduğu dünyanın en büyük yeni rezerve olduğu söyleniyor bu arada. Hı. Hı. İyi İsrail'de Friis'inle şey paylaşır herhalde. Bolshoy Petroleum diyorlarmış kendisi. Rusya ile anlaşma yapmış. BP'nin adı artık British Bolshoy Bolşoy Petroleum Hmm. Diye adlandırılıyormuş Hükümet de desteklemiş Britanya hükümeti de karlı iyi bir anlaşma diye Ve sonunu getiriyorlar kutupların ve orada yaşayan bütün tehlikedeki türlerin Avustralya'da da yeni bir şey başlamış durumda Seller devam etti binlerce ev daha Bu sefer de Victoria eyaletine geçti daha orada korkunç orman yangınlarıyla yüzlerce insanın öldüğü haberlerini yeni söylüyorduk. Şimdi Victoria ve Tasmania bölgelerinde 43 kasaba, şehir, 3500 insan ve 1400 arazi etkilenmiş durumda. On binlerce gönüllünün yardımı geliyormuş ama toksik bir çorba var. Metaller, asitler filan böyle bir durum var. Şeyden de bahsedelim. iki saniye. Ee, Erdoğan'ın yuhalanması olayı var. TT Arena. Açılışında Türk Telekom Arena diye. Agasay'ın yine şeyinde. Yuhalanmış, protesto edilmiş. Islıklanmış. E, ardından da Terk etmiş o terk edince o müdürü bu müdürü şu müdürü falan filan diye devam eden uzun bir listede onunla birlikte doğal olarak çıkmış protokol öyle işleyen bir şey. Ee, ardından Adnan Polat yana yıkıla e, kapıda gözyaşlarıyla onu görmüş falan böyle bir hikayeler Özür var. Özür dilemiş bir de kameralarla tespit edip. Asıl bence bomba orası yani birkaç şey var Erdoğan bu bunun parasını Galatasaray vermedi. Daha da zaten sözleşmeyi yapmadık gerek benim anladığım. Belki de öyle değildir. E, ab altından bayağı sopa göstermiş. Yani protesto ediliyorum madem vermem stadı. O olur hala kamuya ait stat. Galatasaray değil demiş. Öyle Ad mi yorumladın onu? Ben öyle yorumladım ama bilmiyorum. Eyvahlar olsun. Adnan Polat da e, 200 binden kaç kamera olduğunu statta bu kameralarla protestocuların tespit edileceğini ve bir daha stada alınmayacaklarını söylemiş. Ne haddine ne alaka falan gibi bir şeyler söylenebilir. Holiganlık yani e, şiddet uyguluyor olmak, statlara girmekle ilgili çeşitli yasakları getiriyor bildiğim kadarıyla Türkiye'de de. Ama e, böyle bir şey değil. Hani hoş mu, işlevli mi falan bu kısımlarını belki ayrı tartışmak mümkün olabilir idi. Ama tartışacak daha yağlı bir şeyler var böyle Adnan Polat ve Erdoğan gibi. Evet doğrusu... Bu tartışma daha çok sürecektir onun için tabii bugün tabii, o, o. yani lezzetli olmasına rağmen burada bırakmak zorundayız vakitsizlikten ve çok konu da olmasından bir de şeyi de söyleyelim yalnız Adalet ve Kalkınma Partisi son yapılan anketlere göre konsensusun Haber Türk gazetesi için yaptığı Türkiye Gündemi Aralık 2000 araştırması sonuçlarına göre. Adalet ve Kalkınma Partisi oylarını bir önceki aya oranla yüzde beş onda bir puan artırmış ve referandum ayındaki oyunu yakalamış. Yüzde kırk altı görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde yirmi altı ile yerini korumuş. Milliyetçi Hareket Partisi ise düşüşte yüzde on iki. Ama o da barışın üzerinde görünüyor. Durum bu. Bir de Alevilerin 15 Ocak cumartesi günü başlayan büyük Alevi kurultayı dün 16 Ocak'ta sonuçlanmış ve Kurultay Alevi'da eşit yurttaşlık, barış ve demokratik anayasa istiyorlarmış. Ne kadar şaşırtıcı. Biraz daha ayrıntıya girmek mümkün hakikaten. Neden böyle bir şey toplandığından, tam olarak ne talep kadar ama işte şu anda vakitsizlikten sonra ertelemek gerekiyor büyük ihtimal. Evet. Bir de Güney Sudan'da Güney Sudan'la ilgili olarak şey o referandum Sonuçlandı, bitti cumartesi günü ve ilk sonuçların ezici olarak bağımsızlık beyinde olduğu görülüyor. E, ona da şimdi bir bağlanma yapmaya çalışarak son durumu Sudan'daki büyük, yeni bir ülke doğuyor çünkü büyük bir ihtimalle. Onun durumunu Serap Öztürk'le şimdi Öztürk konuşacağız. Serap Öztürk'le konuşacağız, evet. Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 949 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de duyurmaya çalıştığımız gibi Sudan'daki Güney Sudan'da bir ayrılma olup olmayacağı konusunda yapılacak uluslararası gözlemcilerinde denetlediği bir referandum var. Sudan'da bulunan sivil toplum kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızdan Serap Öztürk oradaydı onunla bağlantı kuruyoruz ve nedir durum ondan bilgi aldım günaydın duyabiliyor muyum günaydın mu? evet e, günaydın nasılsın selam merhaba Serap Abi. merhabalar günaydın duyabiliyor musunuz beni evet galiba aramızda bir gecikme var ondan dolayı böyle esli konuşuyoruz ne oluyor Sudan'da? Şu anda durum nedir? Ee, Sudan'da durum şu anda beklenenden çok daha iyi aslına bakarsanız. Belki kısaca bir arka planla ilgili bilgi e, verebilirim. Lütfen. Ee, 2005 yılına kadar 20 yıl aşkın bir süre e, devam eden Kuzey ve Güney Savaşı içindeydi Sudan. Bizim bu süreçte dünya kamuoyunda ve Türkiye'de en çok adını duyduğumuz yer Darfur oldu tabii. E, tartışmalarıyla, krizleriyle, skandallarıyla. E, 2005 yılında ise Güney ve Kuzey arasında kapsamlı barış anlaşması denilen bir anlaşma imzalandı. Şu anda e, gerçekleşen referandumda aslında bu barış anlaşmasının bir parçası Darfur tabii buraya dahil değil, Darfur şahsına münhasır bir bölge olarak varlığını sürdürüyor ee, kendi sorunlarıyla birlikte. Ee, referandum öncesinde uluslararası kamuoyu yeniden bir savaş sürecine girilmesinden çok korkuyordu. Özellikle zengin petrol yatakları olan Abe'yi bölgesinin paylaşımıyla ilgili. Ee, burada küçük çaplı çatışmalar oldu geçtiğimiz hafta ama bunun dışında oldukça sakin ve barışçılık bir süreç işledi genel olarak sorunsuz bir hafta geçirdik. Sudan Devlet Başkanı Ömer Elbeşir oldukça barışçıl mesajlar verdi geçen haftalarda. Referandumdan bağımsızlık sonucu çıktığı takdirde Güney Sudan'ı tanıyan ilk ülke olacaklarını açıkladı. Ee, buraya bir ziyarette bulundu Güney Sudan'a ve e, Güney ve Kuzey arasındaki kültürel ve tarihi bağların her zaman korunacağını söyledi. E, tüm borçları Güney'in de borçla dahi olmak üzere ülkenin tüm borçlarını üstleneceğiniz belirtti vesaire. Ömer Beşir ee, niye bu kadar yani iyi? Pek... Yani genel olarak çok ee, iyi bildiğimiz bir isim olmadığı için. Dair yorum yapmam çok doğru olmaz belki bir insani yardım çalışanı olarak ama Hı -hı. E, mutlaka vardır tabii kendince geçerli nedenleri e, geçerli nedenlerden birisi bunun için yaptı demiyorum ama geçerli nedenlerden birisi tabii uluslararası kamuoyundan da oldukça e, önemli bir baskı da gördü e, bu referandum süreci öncesinde Hı -hı. E, süreci e, sekteye uğratmaması konusunda Belki bu da etkili olmuş olabilir. Ee, belki bahsedebileceğim şey, U Uluslararası kamuoyunun referandum sonrası için öndördüğü senaryolar olabilir. Çünkü aslında yani şu aşamada ileriye bakmak lazım. Ee, belki de. Evet. Ee, en iyi, en kötü ve en olası senaryolar var burada. Ee, demin de söylediğim gibi en kötü senaryo referandum sonrasında... E olaylar çıkması, abi bölgesiyle ilgili ciddi anlaşmazlıklar olması ve güney, kuzeyden gelebilecek sert mesajlarla birlikte Türkiye'nin yeniden bir savaşa girilmesi olasılığıydı. Bu risk en azından kısa vadede alkatılmış gibi gözüküyor. En iyi senaryo ise e, referandum sürecinin tamamen sorunsuz geçmesi, hiçbir çatışma olmaması ve ve fakat e, kuzeyden güneye e, doğru e, toplu göçlerin olması ve bu göçler nedeniyle e, orta düzeyli insani e, krizlerin ya da insani yardım ihtiyacının da olmasıydı. Ortalama senaryoda e, biraz yani en olası senaryoda ikisinin arasında yani küçük çaplı bölgesel çatışmalarla birlikte... Ee, bu göçlerden kaynaklanan e, e, acil durumlar görülmesiydi ki aslında şu anda biraz ortalamayla iyi senaryonun arasında bir noktada duruyoruz. Evet, Hakikaten bir... de kuzeyden güneye... Evet. Ee, bir şey sormak istiyordum. Bu şimdi e, yeni e, bulunan bir petrol kaynağının e, paylaşımıyla ilgili de önemli bir sorun olmadığı anlaşılıyor. Yani %80'i Sudan'ın e, yeni e, bulduğu rezervlerinin, petrol rezervlerinin %80'i güneyde kalıyor herhalde. Ve böylece 9 milyonluk bir ülkede Kuzey kuzeyse 32 milyon yanılmıyorsam. O çok daha azla ee, yani bu paylaşım konusunda e, böyle bir durum olacak herhalde öyle mi? Sorun, e, sorun yok denebilir mi bilmiyorum ondan emin değilim e, ama henüz netleşmeyen bir durum var. Hı hı. E, ve iki taraflı iyi niyetli açıklamalar var diyebiliriz. İyi niyetli derken tabii iki tarafta aslında e, şeyin e, o pastanın büyük parçasını ya da önemli parçasını bırakmak istemiyor tabii ki. E, şu anda henüz çözülmüş bir durum yok ama bir kriz durumu da yok. E, belki biraz daha uzun vadeye yayılacak bir e, pazarlık süreci olabilir. Ee, uzun vadede yine de bir e, savaş riski olabilir. Bu riski e, hiç kimse, e, uluslararası kamuoyu ya da uluslararası insanların yardım çalışanları henüz tamamiyle atlatılmış bir risk olarak görmüyor bunu. E, ama en azından şu kısa vadede referandum sürecinde çok büyük bir sorun yaşamadık. E, Dediğim gibi şu anda daha ziyade odak noktası kuzeyden güneye toplu halde göç eden güney Sudanlılar güney Sudanlarla ilgili. Şu ana kadar kuzeyden 150 binin üzerinde insan göç etti ve göç etmeye de devam ediyor. Haftada ortalama 2000 kişi kuzey sınırından güneye doğru geliyor. Bunların bir kısmı 30-40-20 yıl önce dedelerinin babalarının terk ettiği topraklara dönmek üzere yola çıkıyorlar ama gelenlerin çoğu büyük kentlerden geldiği için güneyde de büyük kentlere konuşlanacakları düşünülüyor ve bunun da şehirlerde büyük bir yığılma yaratabileceği düşünülüyor sokaklara baktığınızda herkes herkesin bütün umutlarını referanduma bağladığını görüyorsunuz adeta bir özgürlük günü esirlikten kurtulacakları ve artık her şeyin çok iyi olacağı, refah kavuşulacağı bir gün olarak bakılıyor referanduma. Kuzeyden gelenler de çok büyük bir umutla geliyorlar. Çok büyük umutlarla geliyorlar. Ee, yani her şey bu büyük olaya bağlanmış durumda. Şu anda bu e, sarhoşlukla da belki henüz e, hani bu petrol yataklarının nasıl paylaşılacağı vesaire gibi daha sorunlu noktaları. Henüz biraz şeyde geri planda şu aşamada. Ee, ama tabii ba bağımsızlıkla da iş bitmiyor. Güney Sılınan'ın çok önemli sorunları var. Yapılacak çok şey var. Bir burada altyapı hemen hemen hiç yok. Üretim sıfıra yakın. Her şey e, çok çok pahalı. E, örneğin sağlık hizmetleri, tarım vesaire bunlar çok çok kötü durumda. Mesela dünya kamuoyunda biz en çok Darfur'u duyuyoruz dünyadaki en sorunlu en büyük krizenin yaşandığı bir yer olarak Darfur'u duyuyoruz. Hemen yanı başımızda Darfur. Darfur'da tek bir Birleşmiş Milletler Kampı'nda bulunan sağlık çalışanı sayısı şu anda tüm Güney Sudan'da kayıtlı sağlık çalışanı sayısından çok daha fazla örneğin. Yani burada durum gerçekten de çok çok kötü. Başka sorunlar da var tabii ki. Yolsuzluk Sorunu var. Tavan Afrika ülkelerinde olduğu gibi. Bir de en verilmesi gereken en önemli sınav da yani geçecek en zor süreçlerden biri de yeni bir kimlik oluşturulması, yeni bir ulus yaratılması ki Afrika'nın kabile sistemine dayalı sosyal yapısı düşünüldüğünde bu da gerçekten aslında çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Yani daha kat edilecek çok yol var. E, dediğiniz gibi e, halledilmesi gereken, paylaşılması gereken e, bir de bu petrol yataklarının Bulunduğu bölge var ee, Yani uzun vadede Şu kısa vadede sorunsuz geçmekle birlikte Uzun vadede insanların Bu büyük beklentilerinin karşılanmaması e, Bu sorunların biraz daha Çıkmasıyla vesaire e, Bu büyük beklenti Yerini büyük bir hayal kırıklığına ve akabinde öfkeye de bırakabilir Böyle bir risk de var evet. Peki son bir şey de sorayım Bu eğer e, bunun e, takvimi nedir yani e, eğer oyla, beklendiği gibi %60'ın çok üzerinde zaten e, oy kullanıldı dolayısıyla geçerli olacağı kesin e, oylamanın ama beklendiği gibi giderse o zaman ayrılma ne zaman e, Temmuz'da mı gerçekleşecek? Ayrılmanın hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor ayrılmaya. Evet. Ee, yani ayrılmaya hayır diyen bir günev sudan ben henüz rastlamadım şu ana kadar. Ee, şimdi oylar tabii değerlendiriliyor birkaç hafta içinde belli olacak ve 6 aylık bir şey var. Ee, takvim evet. var bildiğiniz gibi söylediğiniz gibi. Temmuz'dan itibaren resmi olarak Güney Su'dan artık ayrı bir devlet olarak tanınmış olacak. Evet adı belli mi? Ee, henüz belli değil sanıyorum kesin bir şey ben de duymadım henüz. Evet, peki e, ilave etmek istediğin bir şey yoksa e, çok teşekkür ederiz. E, bu ilk defa böyle bir referanduma tanık olduk. Açık Radyo'nun da 15 senesi içinde ilk defa böyle bir şeyi takip etme durumunda. Yeni bir ülkenin doğuşuna tanık oluyoruz. Çok teşekkürler bilgiler için. Rica ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet, e, Uluslararası insani Yardım Kuruluşlarından e, birinde çalışmakta olan Serap Öztürk'le. Sudan'daki Güney Sudan'a ilişkin, ayrılmasına ilişkin yapılan oylamayı, referandumun durumlarını biraz konuşmaya, yerinden bir bilgi almaya, vatandaş gazeteciliği yaptırmaya insanlara devam etmiş Şu oluyoruz. Bu da bize keyif veriyor doğrusu. <gülüyor> Evet dönersek bir de İsrail'le ilgili ilginç bir haber vardı ondan da bahsedelim 2 saniyeyle 1400 yeni yerleşim yapılıyormuş galiba. Öyle mi? Hmm. Karar vermişler. Zaten ABD ile film bir miktar koptu yeni bir barış marış işte biz baştan beri pek gerçekçi bulmamıştık ama ortada böyle bir tartışma vardı artık böyle bir şey kalmadı. Her şey yerine oturmuş gibi o zaman. Evet Doğu Kudüs'te 1400 yeni ev planlıyormuş. En az o da 1400 yeni ev. Reuters'ın fotoğrafından da görürüz. Böyle çölün ortasında beton binalar yükseliyor. Çok güzel. Hı hı. Doğu Kudüs çöl değil de işte böyle çok çorak bir alan. Orası tabii. Ee, Filistinler bundan hoşlanmayacak diye bir haber var elimde. Bu zaten konu değil. Konu değil. Amerika'da bu tür konut projelerinden kaçının diyor ama kimse pek dinlemiyor. Amerika'nın sözünün dinlenmediği ender alanlardan biri bu. Filistinler başkent yapmak istiyorlar gelecekte Batı şehriye ve Gazze'de kuracakları bağımsız devletten. Türkiye tanıdı mı ben onu kaçırmış olabilir mi hafta sonunda bağımsız işte özgür ve falan derken çok kolay olmadı işte stat tat konular karıştı bir miktar. Hmm. Evet, İsrailler yalnız son derece ilgin özgür bağımsız ve egemen Filistin'i tanıma konusunu Türkiye e, teleye dursun. Türkiye bu arada dışları bakın da şeyi çözmeye gitmiş. Lübnan'daki hükümet sorununu. Çözmüştür. Öyle mi? Evet. Oraya gitmiş. Sağolsun. Ee, Filistin bayraklarının da yer aldığı büyük bir gösteri olmuş İsrail'de. Hı -hı. O çok önemli işte. Hı -hı. Bunun sözünü etmiştik hatırlıyor musun? Tel Aviv'de oluyor. Yani bir parlamento soruşturması, bütün bu insan hakları grupları etkili, çok etkili çalışmalarıyla bilinen insan hakları grupları var. Gushalom işte B'Tselem Peace Now gibi birçok kuruluş var onların bundan bu paraları nereden buluyorlar Soros'tan mı alıyorlar filan diye bir durum varmış şeyde tabi canım yani bu evrensel i̇şte bir de, durum evet. anlayamadığımız ya bizden yana ya onlardan kendi ayrı hat açan oldu mu burada bir gariplik var deyip midemiz kalkıyor evet yalnız yalnız e Yeter artık basta diye ayağa kalkmış İsrailliler. Filistin bayraklarını da ellerine almışlar. Soros planı orada da tutmuş yani. Tutmuş. Bu halkı bölmeye yönelik bu tehlikeli planlar. Ve yani e, demokratik kamp, demokratlar kampı bayrağı altında toplanıyorlar. Pek çok birey Ha Bunlar tanınmış. liberal. Evet. Anladım şimdi. <gülüyor> Anladım şimdi. Yani ya birçok örgütün koalisyonundan oluşuyor önde gelen bir gün yazar çizer entel dantel dedikleri takım bu yani anladım A.B parasıyla Soros parasıyla orada burada gezinenler evet, evet ve nedense Netanyahu hükümetine ve Diberman'a Bermana filan baya karşı çıkmışlar ve e, İsrail hükümetini yerle bir eden konuşmalar yapmışlar yani sözlü olarak tabii barışçı şey, kaç kişi katıldı diye soracak olursan rivayet muhtelif abi. Tabii bu tip şeylerde bir avuçtan başlar. Polis 10 bin vardı. Diyor ki, İsrail için çok yüksek bir rakam aslında. Küçük bir nüfusu olan bir ülke olduğunu unutmayalım. E, yalnız şey, iki kata demiş. Örgütü düzenleyenler, 20 bin kişi katılmış. Ve e, işte parlamento soruşturmasında kim bu sivil ve insan hakları sivil haklar ve insan hakları kuruluşlarına para veriyor? Bunları bir öğrensek diyorlar. Hı hı. Onları biraz siz zor öğrenirsiniz çünkü makarticiliğe yer yok demişler ve ondan sonra da Tzipi Livni bak solculuğunu hatırlamış sosyal demokratlığını eski bakan dıştiri bakanı ve İsrail'de korkunç kötü bir yer istiyor pis kokulu bir yer demişler. Ve enteresan şeyler var. Bireyler ellerine şöyle Bankartlar almışlar. Beni de soruştur. diye ilginç olmuş yani. Bir de hani haberini vermiştik Jonathan Pollack diye bir bisikletli gösteriye evet, evet. katılan bir solcu vardı. Onun on onun, onun hapse atılmasını da protesto etmişler. Bir de şeyler var ya. Araplara asla arazi satmayacaksınız, mal satmayacaksınız diyen hahamlar var. Hepsini yeni bir yemin istiyorlar. Sadakat yemini çünkü İsrail'de. Hı -hı. İsrail'liyim evet, evet, doğruyum, çalışkanım, yasam diye başlayan varlığına armağan olsun diye istiyorlar. Diyormuş. Yalnız şey Avrahamburg var. Eski Kneset meclis başkanlarından çok Hı -hı. önemli adını duyduğumuz birisi bu Yeni doğmakta olan demokrasi kampının da kurucularından birisiymiş. Gardiana demiş ki bir acil durumla karşı karşıyayız. Biliyor musunuz demiş Gardiana. İsrail artık demokrasi değil demiş. Önemli aslında söyledikleri. Teknik olarak tabii ki elbette demokrasi ama demokrasinin temelini oluşturan e, özgürlükler, eşitlikler çok ciddi bir tehdit altında. Bu hamların verdiği fetvalar ve politikacıların da üstümüze gelmesi çok artık dayanılmaz bir hal aldı. Yani şu anda ayağa kalkmazsak yarın çok geç olacak demiş Abraham Burg. Yani çok uzun süredir sol pasifti ama demokrasi kampı şimdi henüz büyük değil ama bir başlangıç ve bundan sonra bir İsrail'in yeni siyasi jenerasyonuna, kuşağına bayağı. E, yön verecektir inşallah demiş inşallah ben ekledim ve e, Yahudilerle Araplar düşman olmayacaktır diye pankartlar var karanlıklar rejimiyle mücadele edeceğiz ve hem İsrailli hem de Filistin bayraklarını sallamışlar ve katılanlardan birisi demiş ki ya bu herhalde dünyanın sonu benim için en azından öyle demiş. Çünkü hı hı. cumartesi şabat günü bu gösteri yapılmış. ve 20 bin kişi gelmiş yani. Ee, bu, neden şimdi diye sormak lazım. Evet. yani Çünkü bu kadar senedir tartışma var. Bu kadar senedir işgal devam ediyor. Bu kadar insan neden şimdi toplandı diye İsrail'in e, kendine solcu sadece çeşitli isimler takan çeşitli ırkları soruyordur şu anda. Liberman soruyordur da. Liberman bunu sormuyordur. Nedense şimdi. Hmm? Liberman gerekli cevabı <gülüyor> hazırlıyordur falan. <gülüyor> Liberman pek soran bir tip değil benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Ya kullandırmıyor, direkt yapıştırıyor genelde. Delikanlı, bunda seven vardır kesin. Harbi bir insan. Evet, harbi bir insan. Evet vakit kalmadı maalesef stadyumdan ilgili güzel sözler. Ya, stadyumda zaten işte tam bir irezillik durum işte. Diyecek bir şey yok zaten herhalde bu çok uzun tartışılacak. Bence iki haftadır devam eden kanuni hikayesi e zaten e, kabak tadı verdi. Artık tartışılacak bir yanı da kalmadı. Haremde ne vardı padişah kimlerle sevişiyordu falan. Tamam ecdadınızı laf ettirme yok yok Yani mezunu geldiği son nokta haberin yoktur diye söyleyeyim oradan hani ecdat konusunun bittiğini yeni bir konu gerektiğini anlayabilirsin ee, Osmanlı'da öpüşülüyor muydu Françkis var mıydı hikayesi bir süredir iki gündür ana hakim konu olduğuna kanaat getirildi sonunda çeşitli şiirler ve rubayiler e, kanıt gösterilerek hmm. e, o yüzden yeni bir konu gerektiği çok açık bundan ötesi yok çünkü Evet ben e iyi bir konu kanuni nezdet Mustatla ilgilenmekten çok Tunusla Arap ayaklanmasıyla ilgilenmeyi tercih ettim ve Filistinlerin gösterisiyle doğrusu ve son bir haber ekleyeyim o zaman Vanessa Paradis de çok üzmüş İsrail yöneticilerini çünkü 15 Şubat'taki İsrail konserini iptal etmiş gerekçesi kişisel. E, sebepler demiş ama eşi Johnny Depp ile birlikte e, Fransız basını Filistin baskısından korktu diye yazmış. İyi. Yani hakikaten e, devletler bir şekilde bu işin içine müdahil olmadıkça çok kolay çözülebilecek bir olay olmadığı gibi e, İsrail halkının içindeki namuslu e, tepki gösteren pek çok insanın da sürekli olarak sıkıntı altında yaşadığı bir ülke hali Filistinler'den hiç bahsetmiyorum. Zaten o ayrı bir mevzu olarak duruyor kocaman. Evet ama Türkiye tanıyınca değişecektir herhalde. Tabii, tabii. Bu arada Cezayir'de ve diğer Arap ülkelerinde diktatörlüklerde gözümüzü eksik etmeyelim. Gözleyelim çok ilgi çekici şeyler olabilir. Yani bir kıvılcım çakınca ...bu işin nerede duracağı belli olmuyor... ...yani halk bastırınca... böyle ...hayatta bir şey olmaz... ...kale gibi... ...ayakta duran, durduğunu sanıyorsun... ...masif, kayadan yapılmış... ...bir kale gibi duran... ...rejimin... ...tınk diye devrildiğini de görüverdik... ...bundan sonrası... ...çok daha zorlu olabilir... ...o başka ama... ...yani Kaddafi'nin dediği doğru değil... ...daha üç yıl beklemesi... Libyalılar bile beklemeyecektir. Kendisine göre o sosyalist yeşil bilmem ne filan diyor ama 41 yıldır dünyanın en uzun şeyinde diktatörlerinden biri ve öyle Erdoğan'a insan hakları ödülü vermekle filan da bu iş olmaz diyelim ve ara verelim. Açık kaste. Ali Bilge ile ekonomi politik. ...Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer günaydın. Bey, günaydın Ömer günaydın Malkan. Evet, çok yoğun bir haftayı, haftayı bitirip yani hem uluslararası Arap dünyasında özellikle Tunus'ta e, olan bir isyan ve devrim aslında... ...hem de Türkiye'de de epey önemli gelişmelerin bulunduğu bir yerde e, devam ediyoruz... Nasıl bir yol takip edelim bugün? Ee, Valla o kadar dediğiniz gibi e, yoğun bir gündem var ki bu hafta e, Rand Pink'in e, katliamının dördüncü yılı e, Evet çarşamba e, günü 15'ti ee, ve orada gelişmeleri dört yıldır e, yakından takip ettik. Ee, bu cinayet aslında en yani son günlerde Demokrat liberallerle AKP arasındaki gelişmeleri de işaret eden bir olay. Yani bu dört yıldır cinayetin aydınlatıl gerçek anlamda ay pek çok şey aydın ama failleri üzerindeki korumalar, asker polis işbirliği ile gelişen bütün bu ortam, AKP'nin de hep de her zaman söyledik samimiyetinin ve demokratlığının sınırları açısından bize çok ipucu işaretler veren bir olaydı. Özellikle bir namus sözü vererek başlayan bir başbakan ve çevresi 4 yılda gelinen nokta Buru. Bu da AKP açısından sorgulamamız gereken hususlardan biriydi zaten geçen 4 yıl boyunca. Ee, en son e, konuşmalarımızda da genel olarak şu anda Türkiye'de e, AKP'nin e, nereye doğru gittiğine ilişkin yorumlarla dolu. İsterseniz biraz buradan başlayalım. Evet yani hem e, milliyetçi hem sağcı hem muhafazakar e, giderek o yönün iyice ağır basmakta olduğu son zamanlarda görülüyor. Yani bu konuda Ahmet Altan çok son hafta içinde en az 3 yazı yazdı bu konuda. Bu gidişatın askeri vesayetle de barıştığı tarzda şeylere de yer veren barıştı demeyeyim ama yani çok daha farklı eski söylediklerinden farklı bir tavır şey yaptı ve yani Ahmet İnsel de mesela ...demokratikleşmenin sınırına gelmekte olduğunu gerek sözleriyle gerek eylemleriyle yazıyordu. Evet, yani e, AKP'nin e, demokratlığının sınırlarını e, üzerine çok değerlendirmelerde bulunduk. Bugün gelinen nokta, yani AKP'yi tanımlayan e, parti kongreleri dışında e, muhafazakar demokratlık adı altında genel başkan... Erdoğan'ın bir baş yardımcısı, baş danışmanının yazdığı bir metin var. AKP bunu 2004 kongresinde sanıyorum genel kongresinde gündeme getirdi ve muhafazakar demokrat olarak kendini tanımladı. Ama bugün gelinen noktada hangi nedenle olursa olsun bu demokratlık kanadının milliyetçilikle terk edildiğini görmek mümkün. Yani milliyetçi muhafazakar çizgi e, AKP'nin bugün oturduğu noktaya e, daha iyi, iyi tanımlıyor. E, sanıyorum e, özellikle son kurulan parti, e, Has Parti, Kurtulmuş'un genel başkanı olduğunu, Kurulmuş Parti muhafazakar demokratlığa daha e, yani terk ediyor o konuyu ve o, boş, o arayı da bu parti dolduracak gibi geliyor bana. Yani muhafazakar demokratlıktan muhafazakar milliyetçiliğe AKP geçiş yapıyor ve böylece klasik Türk merkezini merkez sağ siyasetinde kendini tanımlıyor. Bu tabi askerle olan ilişkilerinde belli bir noktaya gelmişlikle de ölçülebiliyor. Yani o bu ilişkilerdeki sınır da belli. Dolayısıyla son dönemdeki sertleşme elbette daha önce tanıdığın usul MHP'yi Barajın altında bırakma, buradan Cumhurbaşkanlığına gitme. Ama yani bu parti de kendi demokratlık sınırlarınına gelmiş bulunuyor. Ve bu bağlamda kendini yeni bir noktaya götürmesi, ya daha ileri bir çizgi ileri demokrasi, daha iyi bir demokrasi üzerinde yoğunlaşmasına ilişkin enerjisinin de ee, pek kalmadığını e, görüyoruz. Bu hangi olsun seçim taktikleri falan ama e, özellikle e, milliyetçi kesimden transferlerin yoğun olacağı söyleniyor. Yani e, eski ilkücü e, Avrupa Federasyonu Başkanı Musa Serdar Çelebi siz partinize alıyorsanız alacaksanız Ramiz Ongunu ve diğer pek çok unsuru öne çıkmış unsurlar ki bu unsurlar ilkücü e, e, Türkiye'deki gladiyoy içerisinde bu yer alan Ülkücü hareket unsurlarının çatdanacağı kadar Avrupa'daki korumalarınınını yapmış unsurları partinizi dahil ediyorsunuz. Bir taraftan da e, onların uzantsı e, Ergenekonlarla valyozlarla mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. E, işte açılımlar yani bunlar hep birbiriyle çelişen e, unsurlar. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde sanıyorum demokratlık muhafazakar demokratlık yeni partinin daha çok e, sahiplendiği bir e, e, doğrultu olacak. E, hatırlarsınız 60'lı 70'li yıllarda Merkez sağ tanımlamasında e, milliyetçi, mukaddesatçı ve hür teşebbüsçü. Evet. denildi. <gülüyor> Aynen öyle. E, şimdi bu şeye yani Adalet Partisi'nin 1960'lı yıllar 63 kongresinden sonra devam eden çizgiye uygun bir yere oturmuş oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Ee, tabii bunda özellikle e, Genel Başkan Erdoğan'ın e, üst üste e, çok büyük bir seçim ve referandum çizgisi izlemesinin kendi kişisel haleti rüyesinde de yarattığı e, megalomanin tesirlerini de bulmak mümkün. Çünkü Ankara kulislerinden öğrendiğimiz kadarıyla gerçekten artık AKP içerisinde e, Başbakan Erdoğan'la herhangi bir söz söyleme cesaretle bulunabilecek ne bir milletvekili ne de bir bakan kalmış durumda tek kişi, tek söz tek yetki Genel Başkan Erdoğan'da aslında Erdoğan bu şeyde bu süreçte en fazla kendisiyle birbirleriyle parti içinde ayar yapan unsur Abdullah Güldü onun Cumhurbaşkanlığı olması sonrasında sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmelerin de bugünkü duruma katkısı var. Evet Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak istiyordan, bunu Gül yaşanan şartlar Gül'ü Cumhurbaşkanı yaptı. Ve oradan başlayan bir çatışma daha öncesinden hatta ilk partisinin iktidar olmasında sırasında başlayan bazı çatışmalar bugün günümüze de yansımış durumda. Aslında geçen haftalarda Aralık ayında yine AKP ilişkin değerlendirme yaparken gül Erdoğan ilişkilerinin de önümüzdeki dönemde bu seyrinde AKP'nin geleceği açısından önemli olduğunu bu ilişkilerin, gül Erdoğan ve Gülen ilişkilerinin önemli olduğunu söylemiştik. Evet. Kaldı ki bu yine kulislerden aldığımız şeylere göre yani özellikle bu çatışmanın pik yaptığı söylenebilir... Yani önümüzdeki dönemde bu ilişki belirleyecek e, bu parti üzerindeki gelişmelerin ne yöne dönülebileceğini. Demokratlık sınırlarındaki ve milliyetçilik sınırlarındaki durumu da. Ama şu anda tek yetkili ve hatta gülü bile Cumhurbaşkanlığı sonrasında sanıyorum partiden uzak tutmak isteyen bir Erdoğan var. E, yani bu e, tekrar e, Putin medvedev e, benzeri bir durumun da istenmediğini ortaya koyuyor. Bir Akp bulut formülünün e, gündeme gelmesi daha kaçınılmaz gibi gözüküyor. Hatta yine kulislerde e, Abdullah Güle e, başbakanın e, bir dış görev onurlu bir dış görev bulun e, ...BM Genel Sekreterliği bile olabilir şeklinde... ...gelen nokta Dedim, bu. Böyle mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği... Evet, Gül'ü o şekilde e, Türkiye dışında ve kart etmeyi düşünüyor, deniliyor. Yani bunlar Bank kulislerde konuşulanlar. Evet. Bankimun'un görev süresi ne zaman sona eriyor? Dava galiba. Var ama tabii yani e, benim bildiğim kadarıyla bu BM Genel Sekreterliklerine... E, ...daha çok Dışişleri Bakanlığı yapmış e, o, insanlardan seçilir... Ee, yani, çok çeşitli kriterleri var, var da, mi? yani buna gir. <gülüyor> bir, çok şey. Bir de kıtalar arası bir şey var, dengesi var onun. Tabii canım bu yani, bir şey olur mu? Belki öyle e, kafadan atarak olacak gibi bir iş değil herhalde. Yani ben şey açısından, yani bu Gülen e, şey e, Abdullah Gül ve Tayip Erdoğan ilişkisi. Ve buradaki e, gelişmelerin parti için yansıması bu partinin nasıl evrileceğine ilişkin bir e, durum bir ipucu e, verir e, verebilir e, fa farkındaysanız e, terk edilen şeyleri gül sahipleniyor e, daha yumuşak dili gül konuşuyor e, şeye göre e, Erdoğan'a göre e, bu... Erdoğan'ın zaten son benimseydiği değil artık hakikaten sana ürküntü verebilecek bir niteliğe geldi. Yani şeyin de Ahmet Altan'ın da yazdığı belirttiği gibi yani aklında eğer Milliyetçi Hareket Partisi'ni baraj altına itip milletvekillerini de sayısını artırıp Çankaya'ya başkan olarak çıkmanın taşlarını döşecek bir politika izliyor olabilir diyor. O zaman da e, AKP büyük sorunları Nabi Ağacı'nın da yazdığı gibi kesin kez çözmek zorunda olduğu noktaya gelince korktu. Yani değişmek değişme gücünü kendisinde görmeyip değiştiriyor. O yüzden de işte Sayıştay'da askerle anlaşıp orduyu halkın denetimi dışında bırakıyor. Kürt meselesinde devlet dilini kullanmaya başladı. Bütün büyük meselelerde çözümleri dondurup heykel, dizli gibi entipüften kavgalarla muhafazakar kesimin gözünü boyadığı da böylece açıklanmış olur diyordu mesela. İşte yani böyle bir ortamda yani böyle ki önümüzdeki beş aylık süre içerisinde çok büyük bir olay olmadıktan sonra bu seçimleri de ee, geçecek görünen bir parti ve lideri. Şimdi bu, bu noktada ulaşıldıktan sonra e, bu partiden beklenen, bu iktidardan beklenen bir anayasa. Değil mi? Yeni bir evet. anayasa. Özgürlükçü evet. daha demokratik. Şimdi bu konumda bir milliyetçi muha, dedi, muhafazakar demokratlıktan milliyetçi demokra, e, muhafazakarlığa geçiş yapan bir hareket yeni bir anayasa yapabilir mi? Yaparsa nasıl yapar? Çok önemli bir soru bu tabii. Bu, bu önemli yani. E, çünkü kendisini liberallerle, demokratlarla, sollarla olan ilişkisini koparan e, ve merkezin Türkiye genel e, merkez, e, merkez sağ siyaset e, devlete yapışık bir siyasettir. Devlete iç içedir. E, bu çatışmaların sonuna gelip devletle e, belli bir uzlaşma sağlandığında devlet dediğimiz bir bürokrasidir e, temel olarak sağladığınızda bu yeni bir statüko örgüsü içerisinde yeni bir anayasayı nasıl yaparsınız? Yapabilir misiniz? Ve yaptığınız bu anayasa bu ülkeyi rahatlatır mı? Bunlar önemli. Yani böyle bir AKP 12 Eylül referandumundan sonraki sürece baktığımızda da yani 12 Eylül'de işte kaç? 25-30 madde değiştirdik. Sivilleşme ivmesi ne ölçüde arttı? bu geçen sürede yani al, yapılan adımların büyük bir bölümü şeydi AKP'yi e, mesela yani 12 Eylül ile ilişkin düzen şeyler e, hesap sorulacak maddeler ilişkin girişmeler neler oldu Faizler kanunu var arada daha geri bir pozisyon yani e, demokrasi de e, ne ölçüde ilerleme sağlandı ve bu süre aynı zamanda referandumdan bugüne kadar gelen süre e, gittikçe daha sağa daha milliyetçi e, daha mukaddesatçı Zaten daha neo-liberal neo bir pozisyon. Şimdi e, tabi burada büyük bir şaşkınlık içerisinde olmamak lazım. Yani AKP'yi e, reformist kılan toplumun değişim isteğiydi. Evet aynen öyle. Yani. Şimdi yani tabi bu demokratikleşmeden koptukça bu sefer de Kendisine karşı getirilecek kendisine ve partisine kadar karşı getirilebilecek eleştiri ya da protestoları da bütün polis jobuyla daha sert evet. daha demokratik olmayan yöntemlerle çok bilinen bir şablona oturtacağı görülüyor maalesef bu hiç kimse için hayırlı olmayacak. Hayırlı olmaz yani bu böyle işte bir geçici seçim taktiğidir. Filan. Yani bu konular, e, yani 3. dönemine giren bir partide ve hala e, toplumda kredibilitesi çok yüksek, e, bu tür emareleri e, rastlanır. Yani bu partinin üyeleri, daha doğrusu bu partiye oy verenlerle partinin yöneticilerinin e, kafa girişim yapısı aynı değil. Onu e, görmek lazım. Yani e, bu partinin milletvekillerinin içerisinin büyük bir çoğunluğu, ee, ...daha milliyetçi kökten muhafazakarlığa geçen e, unsurlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu tür bir demokratikleşme e, şeyinde bu kadar yük, yüksek bir noktaya ulaşması... E, ...yani ellerimle aklım nerede e, iyi yaşadı AKP zaman zaman yapması ni yapamadı... ...çünkü çatlar or oraya doğru sürdüdü. bir e, değişim e, rüzgarı vardı. Mağdurların ittifakı vardı... Bu mağdurların kendileri de mağdurdu ve mağdurların ittifakından ileri demokratik e, adımlar atıldı. Bunların hiçbir mahsuru yok. Bunların hepsini e, desteklendi. Ama bugün gelinen nokta mağduriyet çıkarıyor. Evet, yani... Başka mağdurlar yaratıyor. O zaman zaten milliyetçilikle e, bir mağdurluk ortamı yarattığınızda bunun hayır bir durum yoktur. E, öğrenciyle, gençlikle e, çatışmaya girdiniz mi... Bunu hayır ha, bir şey getirmez. Evet yani... Sanatla girdiniz mi hayır ha, bir şey getirmez. <gülüyor> Nabi Ağacı'nın da... ...neden olmasın ...başlık köşesinde... ...cumartesi günkü tarafta yazdığı gibi... ...yani bu... O, ...değişim... E, ...değişme... ...siyasal gelişmelerin... ...bir sonucudur. Nesnel koşulların... ürünüdür diyor. Dolayısıyla da... ...yani her... ...yükseliş... Debisi mesela o kadar sert olabilir ki dümeni de kırabilir, yelkenleri de parçalayabilir. Yani son zamanlardaki işaretler diye devam etmişti. Yalnızca dalganın şiddetini iyi hisseden AKP'yi de değişim korkusunun sarmakta olduğunu gösteriyor diyor. E, ve yani korku da bizzat değişimin gücünden kaynaklanıyor. Değişime yanıt veremeyeceğinden korkup büsbütün o zaman da ne işte... Kürt meselesinde ne gençlik eylemlerinde e, tavır alabiliyor, adalet mekanizması diyor. Ör, pek çok örnek vermiş toplumdan yani Hizbullah meselesini, Kürt meselesini, gençlik eylemlerini, adalet mekanizmasının işler acısı halini e, Avrupa Birliği sürecinde tam bir atalete girilmesi ve Kıbrıs meselesi gibi eski politikalarda durgunluk hiç biri yani yok. Ancak işte kötü yönetmek diyor kaos görünümünden korkup düzen ve otorite sağlama adına gençlik eylemlerinde gördüğümüz gibi sertlik metotlarına başvurmaktır diyor. Bir de son zamanlarda söylemlerindeki otoriter ton ben bilirimcilik hali de kanımca bu kaos korkutusunu yansıtıyor demiş yani. Yani atılması gereken zorunlu adımları göze alıp alamama noktasında artık AKP seçimler öncesinde bir karar arifesine geldi diye bu, bu konularda yazı yazacakmış daha devamını getireceğini söylüyorum. Bu konuda tamamen katılıyorum. Yani hem Ahmet Altan hem e, Nabiye. Yacı, Nabiye Cı, tam e, ya pek çok Ahmet İnsel, pek çok e, süreci yakından takip etmiş e, düşünür ve yazarlar çok gerçekçi tatilleri getiriliyor. Ben bu bağlamda yanlış şunu da görmek yani bundan sonrası daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Bundan sonrası AKP'nin işimi onu da yani zaten sınırlarına geldi. Yani bundan sonra şunu gösteriyor. Türkiye'deki değişim süreci bu değişimi yönetecek yeni siyasi partilere, akımlara, ittifaklara ihtiyaç gösteriyor. yani AK Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sivilleşme, antimilitarizm Demokratikleşme, AB süreci Kıbrıs vs. gibi konularda Tencerenin kapağını açtığı Kurduğu ittifaklarla doğrudur Burada belli bir takım işler doğrudur Ama işin Eee Bugünkü aşamasında tencerenin dibi tutuyor. Yani bu bu, bu, bu konuda e, sınırlarını z, belki zorlayabilecek durumda değil. Yani bugüne kadar ki 8 yıllık iktidarda, 9 yıllık ki gelişmelerin e, sonuna gelmiş. Yani kartlar yeniden karılacak gibi görünüyor. Yani de, muhtemelen kendi kulvarında e, baktığımızda başka partiler... E, bu değişim sürecine katılıyorlar. Onu da görmek lazım. Ama bir kere Türkiye 8 yıl öncesi ne pek çok tencerenin kapağı açılmış durumda. Kürt sorunu böyle konuşulmuyordu. Alevilerin konusu, böyle konuşuluyor Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin e, açılmıştır e, kilitler. Evet, Dolayısıyla evet. açılmış kilitlerin, kapalı kilitlerin e, siyasetiyle açılmış kilitlerin kasaların e, olduğu bir ortamda yapılacak her türlü siyaset farklı olacaktır onun için yani e, evet, yani cini şişeye tekrar sokmanın imkanı, imkanı yoktur. yoktur yani evet. e, dolayısıyla e, yani AKP içinde yani demokratlık unsurları belki kendilerinin hayallerinde çünkü sonuçta ben hep onu diyorum balık gölüne göre büyüyor ama bu gerçekten benim be beklediğim üstünde bir şekilde büyüdü. Çünkü MT, Milli Türk Talebi Birliği'nden gelen arkadaşlar bunlar yani sonuçta. E yani o zihniyetten değişime demokratlığa doğru evrilmeleri oldu. Yani sonuçta şu var, tabi ki bu, bu çok statik bir şey değil, çok masif bir şey değil. Gül Erdoğan çatışması hem milliyetçilik hem de muhafaza demokratlık ayrışmasına bu parti içerisinde sebep olabilecek gelişmeler de yaratabilir. E, siyaset çok e, dinamik işliyor Türkiye'de. E, hayallerinin ötesinde çıkabiliyor kimi e, şeyler. Çünkü bu değişim isteği gerçekten kaynıyor. E, bu sadece değişime önderlik edebilecek, yönetecek süreçte e, gerçek anlamda sosyal demokratlar, e, sosyalistler iktidarda değil. Muhafazakar demokratların getirebileceği konumda bu. Bakın mesela ne kadar ilginç e, bir büyük holdingimizin e, yani Doğan grubunun e, CEO'su, e, borsacı, e, piyasacı e, bir arkadaş. İstanbul Sosyal Demokrat Parti'nin il oluyor. Aynı Doğan grubunun kayınbiraderi Aydın Doğan'ın da Demokrat Parti'nin ülkücü namık Kemal Zebek Genel Başkanı oluyor. Hmm. Bak nasıl üretiyor değil mi? Bir holding, iki tane oyuncu ortaya koydu önümüzdeki dönemde. Demek ki bir takım başka şeyler var. Dolayısıyla kartların yeniden karılacağı bir sürece giriyor Türkiye. Bu bağlamda yani AKP'nin sınırlarını zorlayabileceği de düşünülebilir. Bu yeter bu kadar dinlenebilir. Yani bu dinamik bir döneme işaret ediyor. Evet. Bunu düşünüyorum. Bu şeyler de yani çok kaygı verici gelişmeler aslında işte bu Sarıkamış'taki konuşmalar ya, ya, Dışişleri Bakanı düzeltmiş ben şehit ki ellimesini kullanmadım demiş ama düzeltmesine baktığımız zaman hem e, Erdal Güven'in yazısında gördüm radikalde hem de Şahin Alpay'ın zamandaki yazısında de, e, yani düzeltmiş ben şehit demedim gerekirse 90 bin şehit hatta 900 bin şehit daha demedim diyor dışişleri bakanı ama öylesine amasiz bir konuşmak yani şehit desen olur demese ne olur şeklinde düşüneceğiniz ve meseleyi böyle tamamen ecdat işte milli hasletler vatan millet edebiyatıyla götürmenin çok şey bir örneğiyle karşı karşıyasınız. Yani TB'nin ...fazla tevil götürecek bir tarafı da yok... ...şeyi deseniz ne olur, demeseniz ne olur... ...ya yani. çok hoş bir yazı var... ...aslında e, bu e, Arak Dink'in... E, evet. ...Dışişleri Bakanı'nın... E, ...bu açıklamasını yorumlayan... E, ...galiba iki gün önceki tarafta... Evet vaktimiz çıktı. olmadı maalesef... ...değinemedik ama hatırlatmanız... ...çok iyi oldu, mükemmel bir yazıydı... Yani. ...gerçekten... ...bu konuyu yani... E, ...Dışişleri Bakanı'nın... Başlangıç iki cümlesinden sonra kendisini batıran cümleleriyle işaret ede ede gösteren bir yazı. Yani aslında çok ayırmak lazım ama sanıyorum vaktimiz. Evet yani birkaç kelimeyle isterseniz değinelim ona da. Yani evet yani şeyi söylüyordu değil mi orada? Biz Türklerin de başka yerde kalmış mal mülkleri var diye bir eşit koşma halinden bahsediyordu. Çok vallahi bence yazıyı okumayı sağlık verelim. Evet. Daha evet. iyi olur. cumartesi günü 15 Ocak cumartesi günkü yazı eee Arat Dink'in 11. sayfada tarafın Örtü örtü örtüğünün biçimini, biçimini alır. alır başlıklı yazısı. hakikaten. Evet. Çok bence de onu da internet sitemize biz de alalım. Önemli bir tespit yapıyordu. Birçok tespit yapıyor yani. Gerçekten önemli bir yazı. Bu süreç sanıyorum bu önümüzde seçimlere kadar olan süreç ve sonrası bu yılı her yıl biz şey söylüyoruz yani Türkiye öyle bir ülke ki her gün her dakika Söylenecek çok sözün olduğu bir ülke. Bu sene aynı zamanda tabii bu davaların, darbe, balyoz, ergenekon gibi davaların da muhtemelen şekil aldığı, biçim aldığı, sonuç aldığı bir yıl olacak. Bakalım bu siyasal gelişmeler bu davaları ne ölçüde etkileyecek? O da ayrıca Evet, yani yine konu. 2011'de de pek huzur olmayacak galiba. <gülüyor> Öyle görünüyor ama gerçekten bir de şey var, yani bugünkü şeyde bilmiyorum ama dünkünde miydi? Yine Öcalan'ın şeyle, MIT'le görüşmüş Öcalan. Bu konu ilişkin bir açıklama gelmedi değil mi hükümetten, herhangi bir kurumdan? Hayır gelmedi. Gelmedi. Yani e, Öcalan e, hem kandili fırçalıyor, avukatlarla görüşüyor. Hem hangi gazetecilerle e, nasıl görüşülmesini e, görüşülmesi gerektiğini belirliyor. E, dolayısıyla yani mesela 8 yıl önce e, Kürt meselesinde e, Türkiye'nin zaten AKP çökmüş bir siyasal ve iktisadi sistemin onarımı sırasında iktidara geldi. E, hatırlayın 2000 2001 krizleri... E, 28 Şubat ve sonrasında e, bu, bu örgü içerisinde yer aldı. E, şimdi bu dönemde de hiçbir ay, talep konuşulmuyordu. Yani bu 8-9 yılın içerisinde e, bugün geldiğimiz nokta e, Kürtlerin her kesiminin taleplerini ortaya koyduğu, Alevilerin her koyduğu, e, muvaffazakarların, dindarların da aynı şekilde koyduğu bir dönem. Yalnız son günlerde yine dikkat çeken şeylerden bir tanesi, yani bu Hizbullahçıların Suriye'ye kaçması e, konusunda İçişleri Bakanı hiçbir şey söylemiyor. Evet ee, o konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Ya, i̇stifa yani, istifa, yani, istifa et, etmek şöyle dursun, bir açıklama dahi evet. gelmedi. Yani e, millet Gazetesi onu e, takip etti, e, iyi de takip etti bence. Yani önce saldınız bari kaçırmayın demişti, sonradan da kaçırdınız bari yakalayın evet. diye. Yani hmm. bir de şey Ertuğrul Bey'in Ertuğrul Günay'ın düştüğü konumda pek gerçekten şey değil yani iki bakan da normal şartlarda evet, geri evet. bir demokrasi olan bir ülkede gitmeleri gerekir ayrılmaları lazım. Ertuğrul Günay evet yani öyle demedi başbakan heykel konusunda hmm. dedi hayır öyle dedim diye de üstüne basarak devam etti Zor bir durum evet. Zor bir durum yani. <gülüyor> ee, bir. Siyaset zor iş Ve selam. <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Belki görüşmek üzere hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık gazde. bon de partir n'importe où bras dessus bras dessous en j'entends des chansons c'est si bon de se dire des mots doux de petit rien dis tu mais qui ont dit en l'âme envoyant notre mine Ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprance merveilleuse qui donne l'effrayant. C'est si bon ces petites sensations. Ça va mieux que C'est tellement, tellement bon. Hmm, c'est bon. Voilà, c'est bon. Les bas dans la rue. Bras dessus, bras dessus. En chantant des chansons. Quel espoir, hmm, c'est bon. Je cherche un millionnaire Simon, Simon, avec des rang Cadillac car, mink coats, Simon, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. Mmm, c'est bon. Simon, Simon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec. Un petit yacht, non Ah, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attends de quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. Mmm, c'est bon. C'est bon. bon. bon. bon, bon. <gülüyor> Il sera très bon, bon. crazy, non bon, bon. Voilà, c'était ma Evet, Earth Haked'den Sesi Bon adlı parçayı dinleyerek devam etti. Programımız Earth Haked çok doğum gününde anmış olduk onu bu şarkıyla. Çok önemli bir müzisyen ve aynı zamanda da önemli bir insan hakları savunucusu. Annesi Cherokee, Kızılderilisi ile Afro-Amerikan bir aileden geliyor. Bir melez, babası da ya Almanya ya Hollandalı belli değil tam. Ve bir hırza geçme sonucunda e, Hayata gelmiş bir kadın Ama en büyük özelliği de e, Vietnam Savaşı sırasında Lady Bird Johnson Vietnam Savaşı hakkında görüşlerini sorunca davette Ülkenin en güzel çocuklarını Ölüme gönderiyorsunuz sakatlanmaya Böyle şey olmaz Sizin de çocuklarınız var deyip Gençlerin isyanı haklıdır dedikten sonra Ortalık tamamen birbirine girmişti Çok önemli bir Tavrı olmuştu Onu da hatırlatalım Örtakide de bir günaydın demiş olduk Evet bugün bir konu Telefon hattımızda Sezgin Tanrıkulu var Ve kendisi Diyarbakır Barosu eski başkanı Şimdi Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yönetime geldi ve bir cevap hakkı vardı. Geçen cuma günü kendisinin KCK davasında bu Kürtçe savunma konusunda fazla bir konuşma, bir şey söylemediğini söylemiştik. Abi sen söylemiştin galiba. Vatan Gazetesi'nden. <gülüyor> Vatan Gazetesi'nden Özgün Tanrı Kulu'da bir buna cevap vereyim demişti ama bizim böyle bir cevap hakkımız hakkı diye bir formatımız olmadığı için kendisinden rica ettik ve bugün şimdi görüşelim dedik günaydın Sezgin günaydın günaydın, günaydın. günaydın. teşekkür ederim ee, evet yani pek çok konu var konuşacak özellikle de KCK meselesinde orada orada da bayağı ciddi karışıklıklar da oldu tekrar sokaklarda. Evet. 40 bin kişinin adliye binasına doğru yürüdü ve kentin savaş alanı gibi olduğunu da şey yapıyorduk. Dava ertelendi tekrar. Evet. Yar yarın tekrar devam edecek. Sanırım 11 Şubat'a kadar haftada iki gün duruşma yapılacak. Evet. Ben e, tabii e, biz senin özellikle de ben e, senin e, bu konudaki genel bütün bakışını, mücadeleni de gayet yakından tanıdığımız için aslında o konudaki görüşlerini elbette görüyoruz. E Merak da, dahi etmiyoruz. Gayet iyi biliyoruz ve destekliyoruz. <gülüyor> Ancak <gülüyor> CHP'nin bu konuda biraz daha kafamız açıkçası karışık sizin de bildiğiniz gibi. KCK ile ilgili ne düşünüyor? Ana dil meselesiyle ilgili pozisyonu ne falan? Buraları tam anlayabilmiş değiliz. Bir yandan da o kısımda merak ediyoruz. Ya şunu, şunu öncelikle ifade edeyim. Tabii ben e, yani cümle Halk Partisi şu anda Merkez Yurtma Kurulu üyesiyim. <gülüyor> İntrolarından sonra Yana Başkan Yardımcısıyım. E, yani cümle Halk Partisi yani bana göre, en azından bir yedi aydır bir arayış içerisinde bir dönüşüm içerisinde hı hı. yani bu dönüşüm işaretlerini gördüğüm için yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapma kararı aldım. Konuştuğumuz konular şaka şakaplik konular yani Cumhuriyet Halk Partisinin bundan önceki tutumu e, yani kamu yazmıştı ama e, şunu bilmenizi isterim ki biz e, yani yeni meyakat olarak bu konuları kendi içemizle tartışıyoruz, hı hı. konuşuyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki görüşlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzde bir seçim süreci var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklenti var. Özellikle Kürt meselesi konusunda ne diyeceği konusunda bir beklenti var. Seçim bilirgenizi hazırlamamız lazım. O nedenle de yani işte pat diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü budur demek mümkün değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de kendisini bağlayan bir programı var. Aynı hı hı. Zamanda. Bu programın ana başlıklarından hareketle bir şeyler söyleyeceğiz. Ama bu görüşlerimiz yani bence tüm Türkiye bakımından yol açıcı olacak diye düşünüyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda yine bütün Türkiye bakımından mümkün olan ve gerçekleşebilecek olan çözümleri ortaya koyacak yani ana dil ana dilin eğitimi, ana dilin öğretilmesi olarak yani katabrize edebilmiş bu ana dille ilgili haklar konusunda yani toplumda da farklı görüşler var, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de farklı görüşler var ancak bu görüşlerimizi biz yani partinin programı çerçevesinde Türkiye'de mümkün olan bir çözüm olarak ortaya koyacağımıza inanıyorum. Tartışmalarımız, konuşmalarımız, çalışmalarımız devam ediyor bu konuda. Ama ben kişisel görüşümü zaten yani kamuoyu biliyor. Bundan önce yazmıştım. Evet. Çok iyiydi evet. de yazdım. Barış Başkanı'nken yazdım. Bir insan Hakları Senonsu İkinliliğimde yazdım. Bana göre kamunun katkısıyla ana talep edenler bakımından ana dilin önünde <gülüyor> Türkiye'de bir engel olmaması lazım bunun katkısından kastım da yani devlet kurumlarındaki okullarda bu olabilmeli diye düşünüyorum ben. Yani isteyen e, isteyen kendi ana dinini e, de, ana din eğitimi alabilmeli. Bu Türkiye bakımdan mümkündür, gerçekleşebilecektir ve buna karşı bir defansın, bir karşı çıkışın olabileceğini tahmin etmiyorum. E, yani sol ve sosyal demokrat bir partinin de e, yani bu çizgide bu çizgide olması gerekir diye düşünüyorum. Kendi görüşüm bu. Evet öte yandan tabi mesela yani Kürt kelimesini dahi telaffuz etmekte güçlük çeken bir genel Güçlükten başkan. Güçlükten çok herhalde aslında burada perspektif ve pozisyon. Çünkü CHP aslında şunu söylüyor ekonomik temelli eşitsizlikten kaynaklanan bir sorundur Kürt sorunu. Bu sebeple de eşitsizlikten çok vatandaşlık perspektifli bakalım. Alevi Kürt bunları söylemeye gerek yok herkes eşit olursa sorun biter diye anlattı. Benim anladığım buydu ama sizin ya... söylediğinizde çok tutmuyor gibi. Ya, yani Cumhuriyet Halk Partisi çoğulcu bir parti. Yani biz de kişisel görüşlerimizi ifade ediyoruz. Bu görüşlerimizin parti içerisinde egemen olması için de çalışacağız. Evet. Ama yani çoğulcu bir parti e, olduğunu, yani en azından bundan sonrası bakımdan olmaya çalışacağını ben ifade edebilirim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle bir hat olacak. Yani e, tek ses e, ondan sonra e, işte farklı görüşlere izin vermeyen, farklı hatlara izin vermeyen bir sol parti olmaması lazım bana göre. Sosyal Demokrat Parti olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bunları kendi içimizde tartışıyoruz ve partinin görüşünü oluşturacağız. Genel Başkanımızın yani daha geçen gün roman açılımı sırasında yani eğer Kürt meselesi ise eğer bu ben, ben söylerim dedi yani bunda bunda kaçacak veya şey yapılacak bir mesele değil. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yaklaşımında bu meseleye sadece ekonomik temelli olarak bakma anlayışı yok. Onu ifade edeyim. Bu sorunun yasal var. Açık ve net bir biçimde. Ee, bu sorunun kültürel yanı var. Ve bu sorunun e, işte ekonomik yanı var. Yani bunlar bir e, bütünlükçü olarak ele alınmadan e, sorun tanımlanmış olmaz bana göre. Ayrıca yani şunu da açıklıkla ifade edeyim. Bakın 23-24 Ekim 2003 CHP'nin oran kurultayı temel sorunlar ve temel sözünler bildirgesi. Yani bunlar sonuçta parti hukukuna göre partinin belgeleridir. 2003 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda da söylemiş. Etnik duyarlıklara demokratik çözüm ülkemiz, ülkemizde kültürel çoğuculuğun ve iş parışın güvencesidir. Partimiz, Kürt sorununa da öncüsü olduğumuz bu anlayış çerçevesinde eşit anayasal yurttaşlık, sosyal hukuk devleti, insan hakları, sosyal, sosyoekonomik kalkınma, eşitlik ve züvürlük ilkeleri içinde kalıcı çözüme kavuşturma kararlıdır. Evet. Yani bunu, bunu 2003'te söylemiş. Yani siz de biliyorsunuz ki, yani bu çok tartışılıyor. Yani Cum Cumhuriyet Halk Partisi'nin ardılığı olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti 1990 yılında o dönemin koşullarına göre gerçekten de söylenmesi çok zor olan e, ifade e, bir rapor hazırlanmıştı. Evet, yani bu rapor o, o. işte Devlet Gönüllü Mahkemesi savcılığı tarafından meşhur Ankara'dan Nusret Demirat tarafından takibi uğramıştı. Hı hı. Raporu hazırlayanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yani o rapor e, yani dönemin koşullarına göre e, Türkiye bakımdan çok ileri şeyleri ifade ediyordu dönemin koşullarına göre ancak dikkate alınmadı, hayata geçirilemedi, karmaşıkala geldi. Ta o zaman Cumhuriyet Halk Partisi 20 yıl sonra şimdi yürürlüğe giren işte Kürt e, doloji endüstrilerinin Kürtli ve devleti bölümlerinin üniversitede açılması gerektiğini ifade etmiş. Ta o zaman. Evet. 1990 yılında e, yayın, yayın olmasını ifade etmiş. Yine ana dilin eğitimi noktasında o anlama gelebilecek ifadeleri kullanmış bu raporunda. Horcunun kaldırılmasını istemiş. İşte boşaltılan köylerin, yakılan köylerin mağdurlarını bakımından gerçek anlamda giderici mekanik oluşturmasını oluşturulmasını istemiş o raporunda. Şimdi bu raporu da esas alarak, partinin bundan önceki belgelerini ve hukukunu esas alarak bir çalışma içerisindeyiz. Tabii ki bunun bir ekonomik yanı var. Ekonomik gerçekten de, yani şimdi Kocaeli'de, Marmara bölgesinde milli gezin 17 bin dolar. Doğu ve Güneydoğanlığında 800-900 dolar ya da 1000 dolar. Yani bu, bu açmazı da görmek lazım aynı zamanda. Sorun ekonomik yanı da var. Ama ekonomik yanı benim kişisel görüşme bu sorunun esası değil. Evet. Önemli bir parçasıdır ama esası değil. Bütün bunlar konusunda gerçekten de kamuoyunu tatmin edebilecek. Tatmin edecek. Bütün Türkiye bakımından mümkün olan çözümleri yani bir arada yaşamanın zemini olarak Türkiye'ye sunacağız. Ve gerginlikten uzak bir dille bunları sunacağız. Tabii ki yani bir kısım yurttaşlarımızı, bir kısım... Ee, bir, bir bu şeyler e, tatmin etmiyor bir bazıları için fazla da gelebilir ama Cumhuriyet Halk Partisi yani ben e, bu konuda en azından bir arada yaşamanın e, güvencesi bu programıyla bir arada yaşamanın güvencesi olacağını uzaklaştığı kesimlere yeniden naksedeceğini ve onların vicdanında bir çözüm inancı yaratacağını düşünüyorum. Evet, bu rapora zaten bu 20 yıl sonra yeterince sahip çıkmamakla da eleştiriliyor doğru Zaten sık sık CHP hatırlatılıyor genelde onun evet. üzerinden bunu siz yazmıştınız bunu siz demiştiniz diye bu, iyi bir rapordu. Iyi, i̇yi bir şey evet yani bizati bizim bunu Sezgin Tanrı ile açık radyo açık gazete mikrofonlarında bunu konuşuyor olmak da bana İyi geliyor. Hı hı. Bu da önemli bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı koşullar altında Diyarbakır'da ve başka yerlerde farklı mücadele e, daha zor şartlar altında diyeyim, konuştuğumuz e, dönemleri de hatırlıyorum. Dolayısıyla önemli bir dönüşüm de görmezden gelinemez herhalde. Peki ben bir şey daha ifade edeyim ha, bu tabii. konuda da bu konuyu yani kapatırız başka konuları konuşuruz belki. Şunu da ifade edeyim, bakın Ocak 1994, ben partinin bütün belgelerini okudum. Yani 90'dan itibaren, neredeyse 80'den itibaren, 89'dan itibaren bütün belgelerini okumaya çalıştım. 94, Cumhuriyet Halk Partisi programı yeni hedefler, yeni Türkiye bilirgesi. Ülkemizde farklı etnik yapıların farklı kültür kimliklerin var olması, varlıklarını sürdürmesi çoğucu demokrasinin zenginliğidir. CHP, Kürt'ün de bu anlayışla tek seslilik ve tepki politikalarıyla değil, Sosyal Demokrat özdeki çoğulcu politikları ve evrensel değerler çerçevesinde aşırabileceğine inanmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi çoğuluşsal bütünlük anlayışı içinde barışı gerçekleştirecektir. Bu, yani bu partinin sonuçta hukukuna göre önemli bir belgesi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi 94'te bunu söylemiş, 90'da bunu söylemiş. Şimdi bütün bunları hem Türk gelişen ihtiyaçları, hem dünyanın geldiği nokta, hem yükümlülüklerimiz çünkü 90'dan sonra Türkiye'nin AB süreci de başladı. Türkiye'nin aynı zamanda AB süreci nedeniyle yükümlülükleri var. Bütün bunları gözeterek, yani gerçekten de yani yeni bir anlayışla, yeni bir bakış açısıyla bu raporları ve parti programını esas alarak yeni diyeceğiz ve Türk seçimlerine sunacağız. Ben yani bunun karşılığını alabileceğimizi düşünüyorum ve aslında Halk Parti aradan çekildiği için mesela belki bu konaklama kalma hale geldi. Ya 94 evet. dediğiniz sene bence çok önemli çünkü yanlış hatırlamıyorsam 94 zanaların falan da meclisten çıkarıldıkları sene galiba evet, değil mi? Evet evet 2 Mart 94'te işte 2 Mart tarbesi diye hatırlanan olay gerçekleşmişti ve 94'te bunu ifade etmişti yani Cumhuriyet Halk Partisi ifade etmişti. Yani. Dolayısıyla Kürt sorunu yani denedi, denmediğinden daha öte partinin belgeleri. Partinin hukumuna göre belgeleri bunları söylüyor zaten. 94'ten sonraki işte dönemle ilgili zaten çok ağır bir eleştiri var daha çok. Evet, 94'ten sonra, de sonra de içeridekileri de bile tasfiye edilen bir süreç. Evet. E şimdi açık ve net ben bunu ifade ettim ve partinin genel başkan yardımcısı olarak ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi yani ihmal falan filan değil bilinçli bir tercih ile meseleden uzaklaştı. Ne gerekir bir dil kullandı bu mesele konusunda hı hı. E, ve bilinçli, bu bilinçli bir siyasal tercih. şimdi bu siyasal tercihin doğru olmadığı yani karşılığı olmadı anlaşılmakta bana göre yoksa epe, bugün işte Ardağan'dan Adıyaman'a kadar olan bölgede sadece iki milletvekili çıkaracak yüzde iki oy tarafında oturacak bir siyasal parti olmaması gerekirdi. Yani sadece yani bölgedeki e, kürt kökenli yurttaşlardan değil yani İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da e, bu çerçeği e, yani kürt kökenli yurttaşlardan yeterli desteği alamıyor Hı, evet. alması gereken desteği. Yani bu bilinçli bir siyasal yaklaşımı Şimdi bu siyasal yaklaşımın partiyi %20, %2 tabanına oturttuğu görülüyor. Yani. Dolayısıyla eğer gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ihtar adayı olacaksa, ihtar olacaksa bir Türkiye'nin temel meselesi olan bu sorun konusunda e, anlaşılır, net, mümkün Türkiye'nin koşullarına göre ileri sürülebilecek, gerçekleşebilecek çözümleri e, ortaya koyulur ve anlata, anlatabilmelidir. Bunun çabası içerisinde, en azından yani çalışma arkadaşımızda böyle bir çalışma içerisinde olduğumuzu ifade edebilirim. Evet çok net oldu. Çok teşekkürler. Bir de şeyi de soracağım. Bu mahkemedeki tavırda yani Kürtçe savunma hakkının hakimlerin mesela Kürtçe savunma hakkına saygımız var demesine rağmen izin vermediği görülüyor. Üstelik de bunun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu antlaşması olan Lozan Antlaşması'nda da en azından sözlü olarak savunma yapılmasının hak olduğu açıkça konuluyor. Ve buna rağmen mahkemenin böyle bir direnme halinde olduğu söylenebilir. İkincisi de tabi bu gidişat bir çeşit Kürtçe konuşma üzerinden ciddi bir sivil Ita itaatsizlik evet, mi diyeyim evet. hareketine dönüştü. Ee, bunun e, bu konuda da bir değerlendirme şunu ifade edeyim. Yani şimdi öncelikle yani yargı bu davayı idare edemedi. Yani kriz haline getirildi. Kri kriz bu noktaya gelmesinde yargının büyük sorumluluğu var. Yani çok açık ve net bir biçimde ee, yani Cemre Korken'e işte bilirkişi dinletme imkanı vardı. Ancak işte Sayın Baskın Uran, bu konunun uzmanlarından bir tanesi. Hatta bu sorunla ilgili olarak Türkiye'de ilk çalışmayı yapan bir e, bilim adamı. E, yani kendisi mahkemede bunu dinlemekten bile imtina etti. Yani evet. e, bu konuda dinlemekten bile imtina etti. Cemre Korken'de buna erbeşli yüküm varken. Artı yani çok açık ve net bir biçimde e, yani mahkeme e, şunu yapabilirdi yani sanıklar şunu ifade ettiler. Yani bizi dinleyin, fayda da geçirin. Sonra çevirirsiniz, çevirmezsiniz, bilirsiniz. Ama biz de Türkçesini de vereceğiz. Evet. Bu... Ama yani sonuçta eğer bu bir, yani bize karşı yapılan bir siyasal tutumsa bu da bizim tutumumuz. E, mahkeme bunu idare edebilirdi ama mahkeme ısrarla. Yani bu krizi çözmek istemedi ve bu noktaya geldi. E, Türkiye ee, yani bu dava nedeniyle de başka sorunlarla karşı karşıya Tek i̇şte kalmadığımda kaldı. Oysa hiç bu noktaya gelmeyebilirdi. Yani şimdi bu davanın başlangıcından itibaren ifade ediyorum ben. Bir, yani soruşturmanın başlatılması yanlış. İki, soruşturma bir sürü insan hakları ihlaliyle <gülüyor> Pardon. bu Hı, noktaya işte. geldi. Yani kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ağır bir biçimde ihlal edildi bu dava, bu soruşturma sırasında. Yani Türkiye'de başka davalarda da olmuyor mu? Oluyor. Onları da ifade ediyoruz. Yani şimdi 103 kişi tutuklanmış Nisan 2009'dan bu yana. Aradan neredeyse iki yıllık zaman geçti. Yani bir tutuklama kararı mı yanlış olmaz? Yani birisi mi tahliye edilmez? Evet. Yani bu kadar, bu kadar yani en az 20 tane avukatlar her ay bir dilek çevirmişlerdir. Bir tanesinin karşılığı olmamıştır. Yani bütün yargıçlar, 3 tane özel etkili mahkeme var, yaklaşık 15 tane yargıç var. Bir tanesi, yani acaba bir, bir tanesi mi yani delil toplandı, bir yanlışlık var yani bunu bir inceleyelim demezler. Dolayısıyla yani burada yargının da bir siyasal tutumu var. Evet, bu da bilinçli bir siyasi tercih mi acaba senin evet, terimini yani kullanırsak? E, böyle yani yargının giderek bu dava nedeniyle, başka davalar nedeniyle hukuk aşmazları, siyaset aşmazları yarattığını Türkiye'de görüyoruz her gün. yerlerde işte bunun ağır sonuçlarını görüyoruz. İşte Hizbulah davası, diğer davalar. Yani hakikaten de yani yargılamanın konusundan bağımsız olarak birçok ihlaller yaratılıyor ve kamu vicdanı bundan yararlanıyor. Yani şimdi KCK'da arasıyla işte avukatların, insan hakları savuncularının, belediye başkanlarının tutuklu olması, yani kamu vicdanı yararlıyor. Yani oradaki insanlar da, insanlar da Türkiye Bakımından bir kamu ifade ediyorsa vicdan yararlanıyor ya da işte başka ihlaller nedeniyle başkaları da kamu vicdanı, yani vicdan yararlanıyor. Dolayısıyla yargının giderek siyasallandı ve davalar üzerinden tutum aldı bir dönemi yaşıyoruz. Bu da ikinci Bunu bir. Evet, bu da ikinci bir yaralanma hali meydana getiriyor gibi görünüyor bizim baktığımız taraftan. Yani adalet de edemiyor, adaletsiz evet. ve bir şey durum var. O da ayrı bir yargı organı konusunda ayrı bir tereddüt yaratıyor tabi. Evet. Yani Türkiye hiçbir şey görmez ama adaletsizlik böler. Evet. Yani. yani ben bunu daha önce de ifade etmiştim. Çünkü yani adalet ona inanç zayıfladığı zaman insanların başvacağı yer kalmıyor. Bana bir galiba şunu ifade etmişti. Bunu anlatayım da yani Baru başkanı seçildiği zaman Diyarbak'ta 2002'de yakınlarında falan şey söyledim. Yani bakın yani işte baro başkanı seçildik demeyin işte yeğenimiz, amcamız, dayımız baro başkanı oldu hadi bize bir şey olmaz. Ben <gülüyor> adliyeye girsem atı çıkacağım belli değil. Yani bana güvenmeyin dedim yakınlarıma. Bunu da bir yargıcı anlatıyordum. <gülüyor> Diyarbakır'da yargıç dedik ya sen öyle diyorsun. Biz girsek nasıl çıkacağımız belli değil. <gülüyor> <gülüyor> yargıcı <küçük> kendisi. De. <gülüyor> yani hukuki, hukuki güvenlik hakkının bu kadar çok e, zihinlerde yerlandığı başka bir ortam olmamıştır. Başka bir dönem Türkiye'de olmamıştır yani. Evet. Hepimiz bakımdan böyle. Peki son bir şey sorayım. E, davanın bu KCK davasının bundan sonra alacağı e, şekil hakkında yani nasıl bir evrilme e, izleyebilir diye bir tahminde bulunabilir misin bizim için? Ya şu olması lazım. Yani bunu yani davada yargılanlara isnat edilen iddialardan bağımsız olarak söylüyorum. 20 ay tutuklu kalmışsa insanlar, 20 ay 22 ay tutuklu kalmışlarsa tahliye olmaları lazım. Tahliye bu sorundaki açmazı gideriz. Evet. Yani dolayısıyla bu konuda açık ve net tutum lazım çünkü şu anda tutuklu olmaları tutuklu bir şekilde devam etmeleri e, yargılamaya e, ağır bir insan haklarıyla ve e, yani göreceksiniz insan hakları mahkemesinden başvuru yapıldı e, yani bu nedenle başvuru yapıldı çünkü bunun için davanın bitmesi gerekmiyor başvuru yapmak için e, size size de size de, size de bu konuda ustamız olduğumunu <gülüyor> <Estağfurullah>. istiyorum <gülüyor> yani doktora tezini yazan bir üstadsınız. E, gerekmiyor. Ee, dolayısıyla insan Hakları Mahkemesi'nden bu konuda ihlal gelecek. Ama her tutuklu halinin devamı kararı yeni bir ihlal yaratıyor. Dolayısıyla eğer mahkeme bu konuda bir tutum alsa gerçekten de artık kuku aykırı iş, e, hale gelmiş olan tutuklama konusunda bir tutum alsa, tahliye kararları verse bence en azından e, yani bu gerginlik azalır ve başmazlığı çözme imkanı daha fazla yaratılmış olur. E, bu konuda da çok emin değil. Yani 11 Şubat'a kadar bir şey olacağını sanmıyorum. 11 Şubat'ta belki mahkeme yani mahkemeye bir vahiy gelir. Evet, Şubat. E, i̇çeride <gülüyor> çoluk çocuk, küçük bebekle de denebilecek çocukların da tutuklu, mecburen tutuklu kaldı. tuhaf durumlar da var yani. Evet ancak şunu da ifade edeyim, ya, geçtiğimiz gün yani yaşanan şiddet olayları. Yani yürüyüş yapar insanlar şiddete başlamadan taleplerini ifade ederler ama şiddet bu davadaki... E, taletleri ve bu davanın siyasal yönü, nuklusal yönü gölgeliyor yani. Gölgeleri de zaten. Evet. Bu da çok önemli çünkü zaten kendileri bir sivil direniş orada evet, sergiliyorlar evet. dil kullanarak. Şimdi onun şiddetle hiçbir bağlantısı da Ben de aynı kanaatim. Evet. Peki Sezgin çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Evet. Diyarbakır Barış eski av başkanlarından Sezgin Tanrıkulu şimdi kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetiminde insan haklarından sorumlu başkan yardımcısı olarak KCK davası ve Türkiye'nin temel meselesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışı konusunda kendisiyle konuştuk. Evet bu şekilde şimdi bitiriyoruz da programımızı. Eisenhower'ın efsanevi önem taşıyan ayrılış konuşması başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanları'ndan ve generallerinden Aydın konuşmasıyla başladık ve Military Industrial Complex dediği yani askeri ve de iç, iç içeliğin dünyanın tam bir mezarlığa dönüşebilmesi ihtimalini ortaya koyduğunu önemli konuşmasını yaptıktan sonra onun 50. yılında onu andık şimdi de Steve Earle'ın doğum günü 17 Ocak 1955 doğumlu çok önemli bir müzisyen olmanın yanı sıra politik bir aktivist, oyuncu ve aynı zamanda da oyun yazarı kimliğiyle de ön plana çıkıyor ve tiyatro yönetmenliği de yapıyor. Onun konuya ilişkin önemli şarkılarından biri The Revolution Starts Now adlı albümünden. Rich man's war, zengin adamın savaşı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimin canı, mecrzi It is the milk black girl Smann is on and on Back over do Bill's and went off to save the world I spent a year now and he's still there Chasing ghosts and thin dry Meanwhile back at home, the fine has come and took his car He's just another poor boy off to find a rich man Çıkkastı